Şeffaflık TOPLUMU Byong Chul Han Korece Basıma Önsöz Günümüzde şeffaflık sözcüğü hayatın tüm alanlarında kol geziyor. Sadece siyasette değil ekonomi alanında da. Demokrasinin enformasyon özgürlüğünün ve verimliliğin artması bekleniyor şeffaflıkla birlikte. Yeni dogma şeffaflığın güven yarattığı şeklinde. Burada unutulan nokta ise şeffaflık konusundaki bu ısrarın güven kelimesinin anlamının büyük ölçüde hasar görmüş olduğu bir toplumda gerçekleştiği. Enformasyon elde etmenin günümüzdeki gibi çok kolay olduğu durumda toplum düzeni güvenden kontrole dönüşür. Şeffaflık toplumu bir güven toplumu değil kontrol toplumudur. Eğer her şey derhal kamuya açık hale gelirse siyaset kaçınılmaz olarak tık nefes olacak, Kısa vadeli bir niteli kazanacak ve sulanıp gevezeliğe dönüşecektir. Tam şeffaflık, ağır tempolu, uzun vadeli planlamayı imkansız hale getiren bir geçiciliği iter siyasi iletişimi. Geleceğe yönelik tasavvur oluşturmak giderek daha zorlaşır. Olgunlaşması zaman alan şeyler de giderek daha az ilgi çeker. Topyekün iletişim ve topyekün ağ örgütlü çalışma yollarına devam edildiği ölçüde bunların dışında kalmak, Farklı bir görüşe sahip olmak her zamankinden daha zor hale gelir. Şeffaf iletişimin her şeyi düzgünleştirici, hizaya getirici bir etkisi vardır. Eş zamanlılığa ve bir örnekliğe yol açar. Ötekiliği ortadan kaldırır. Uyum sağlama zorlaması şeffaflıktan kaynaklanır. Böylelikle şeffaflık egemen sistemi sabitleştirir. Şeffaflık neoliberal bir aygıttır. Enformasyona dönüştürmek amacıyla her şeyi içine girmeye zorlar. Günümüzün gayrimaddi üretim ilişkileri koşullarında daha fazla enformasyon ve daha fazla iletişim, üretkenlik ve hızda artış demektir. Buna karşılık, gizlilik, yabancılık ve ölçeklilik sınırsız iletişime engel oluşturur. Şeffaflık adına bunlardan kurtulmak gerekir. Şeffaflık insanı camlaştırır. Şiddeti de buradadır. Sınırsız özgürlük ve iletişim topyekün kontrol ve gözetime dönüşüyor. Sosyal medyada giderek toplumsallığı disiplin altına alan ve sömüren dijital panoptikanlara benziyor daha çok. Disipline edici toplumlarda panoptikonda bulunanlar daha etraflı bir gözetim amacıyla birbirinden yalıtılır ve aralarında konuşmalarına izin verilmez. Dijital panoptikonun sakinleri ise canlı bir iletişime girer. Ve kendi arzularıyla her şeylerini açık ederler. Bu şekilde de dijital panoptikonla aktif bir şekilde işbirliği yapmış olurlar. Dijital kontrol toplumu özgürlüğü yoğun bir biçimde kullanır. Bu da kendini gönüllü olarak ışıklandırma ve ortaya çıkarma sayesinde mümkündür sadece. Özgürlüğü sömürür. Kontrol toplumu, sakinleri dış baskı nedeniyle değil kendi iç ihtiyaçları nedeniyle iletişime geçtiği zaman mükemmelliğe ulaşır. Yani özel ve mahrem alanı feda etme korkusu kendini utanmazca vitrine koyma ihtiyacına yenik düştüğünde. Şeffaflık bir ideolojidir. Bütün ideolojiler gibi onun da mistik hale getirilmiş ve mutlaklaştırılmış olumlu bir çekirdeği vardır. Şeffaflığın tehlikesi de bu ideolojikleşmedir. Totalize edilirse şiddete yol açar. Olumluluk toplumu Günümüz moda kavramları arasında şeffaflık kadar kamusal söylem üzerinde hakimiyet kurmuş bir başkası yoktur. Özellikle de enformasyon özgürlüğü bağlamında hararetle kullanılır bu kavram. Her yerde karşımıza çıkan ve kavramın fetişleştirilmesine ve totaliter bir görünüm kazanmasına varan şeffaflık talebi, siyaset ve ekonomi alanlarıyla sınırlandırılamayacak bir paradigma değişimine dayanır. Olumsuzluk toplumu günümüzde olumsuzluğun giderek tasfiye edilerek yerine olumluluğun konduğu bir topluma dönüşmektedir. Şeyler her türlü olumsuzluktan arındıklarında, pürüzsüzleştirildiklerinde, düzleştirildiklerinde, sermayenin iletişim ve enformasyonun pürüzsüz akıntılarına direnç göstermeksizin katıldıklarında şeffaflaşırlar. Eylemler işlevsel hale geldiklerinde hesaplanabilir, yönlendirilebilir ve kontrol edilebilir süreçlere tabi olduklarında şeffaflaşırlar. Zaman elimizin altındaki bir şimdiler dizisi kertesine getirildiğinde şeffaflaşır. Böylelikle gelecekte olumlaştırılarak optimiz edilmiş bir şimdi haline gelir. Şeffaf zamanı kadere ve olaya yer vermeyen zamandır. Görüntüler her tür dramaturjiyi, karyografiyi ve sahnelenişi, her tür yorum bilgisel derinliği, hatta anlamı yitirerek pornografik hale geldiklerinde şeffaflaşırlar. Pornografi görüntü ile göz arasındaki dolayımsız temastır. Şeyler tekilliklerini terk edip sadece fiyatlarıyla ifade edildiklerinde şeffaflaşır. Her şeyi her şeyle karşılaştırılabilir kılan para, şeylerin birbiriyle eş bir ölçüye vurulamazlığının tekilliliğinin her türünü ortadan kaldırır. Şeffaflık toplumu aynının cehennemidir. Şeffaflığı sadece enformasyon özgürlüğüne ve suistimallere ilişkin olarak ele almak, işin boyutunu gözden kaçırmak demektir. Şeffaflık, toplumsal süreçlerin tümünü kapsayan ve onları köklü bir değişikliğe uğratan sistematik bir zorlamadır. Günümüzde toplumsal sistem bütün süreçlerini, bunları işlemselleştirmek ve hızlandırmak amacıyla şeffaflığa zorlar. Hızlanma baskısı olumsuzluğun tasfiyesine eşlik eder. İletişim en yüksek hızına, aynı olanlar birbirine cevap verdiğinde, aynaların zincirleme reaksiyonu oluştuğunda ulaşır. Ötekiliğin yabancılığın olumsuzluğu ya da ötekinin dirençliliği aynaların pürüzsüz iletişimini bozar ve geciktirir. Şeffaflık öteki yabancıyı devre dışı bırakarak sisteme istikrar ve hız kazandırır. Bu sistematik zorlama şeffaflık toplumunu hizaya getirilmiş bir toplum haline getirir. Totaliter yanı da buradadır. Hizaya getirmenin yeni adı şeffaflık. Şeffaf dil hiçbir çift anlamlılık içermeyen, formel hatta tamamen mekanik işlemsel bir dildir. Wilhelm von Humboldt zamanında insan dilinde yerleşik olan şeffaflıktan yoksunluğa işaret etmişti. Bir kişinin bir kelimeyle kastettiği bir diğerinkiyle tamı tamına aynı değildir ve her farklılık ne kadar küçük olursa olsun sudaki bir halka gibi yayılır dilin bütününe. Bu yüzden her anlam aynı zamanda bir anlam ama düşünce ve duygulardaki her mutabakat aynı zamanda bir ayrılıktır. Sadece informasyonlardan oluşan ve bunların parazisiz dolaşımına iletişim adı verilen bir dünya bir makineye benzerdi. Olumluluk toplumu içinde hiçbir olayın kalmamış olduğu bir yapıdaki informasyonun şeffaflığı ve müstehcenliğinin hakimiyeti altındadır. Şeffaflık zorlaması bizzat insanı sistemin işlevsel bir övesi düzeyine indirir. Şeffaflığın şiddeti buradadır. İnsan ruhu görüldüğü kadarıyla ötekinin bakışından uzak, kendi başına kalabileceği alanlara ihtiyaç duyar. Geçirgenlikten yoksun olma gibi bir özelliği vardır. Bütünüyle ışıklandırılması, yanmasına ve bir tür ruhsal tükenişe yol açacaktır. Sadece makineler şeffaftır. Hayatı hayat yapan kendiliğindelik, olay doluluk ve özgürlük, şeffaflığa izin vermez. Humboldt dil hakkında şöyle der. İnsanda nedenini önceki durumlarda bulmayı hiçbir aklın başaramayacağı bir şey belirebilir. Ve böyle açıklanamaz olguların mümkün olduğunu yatsımak da tam da bunların ortaya çıkışına ve değişimle ilişkin tarihsel gerçeği zedelemek olacaktır. Mahremiyet sonrası denen ideoloji de aynı şekilde naiftir. Şeffaflık adına kişisel alanın tümüyle elden çıkarılmasını talep eder ve bunun için görülebilir bir iletişime yol açacağını iddia eder. Bu ideolojinin temelinde birçok yanlış mevcuttur. İnsan kendisi için bile şeffaf değildir. Freud'a göre ego tam da ID'nin kısıntısız olarak olumladığı ve arzuladığını yatır. ID, ego için büyük ölçüde görünmez durumdadır. Yani insan ruhunda egonun kendisiyle uzlaşma içinde olmasını engelleyen bir yarık mevcuttur. Bu temel yarık kendine şeffaflığı imkansız hale sokar. İnsanlar arasında da bir yarık bulunur. Bu yüzden de kişiler arası bir şeffaflık oluşturmak mümkün değildir. Bu arzu edilebilir bir şey de değildir. Ötekinin şeffaf olmayışıdır ilişkiyi canlı tutan. Georg Simil, mutlak tanıma, psikolojik olarak tüketmiş olma durumu öncesinde sarhoşluk olmadan bile ayılmamıza yol açar, ilişkilerin canlılığını felç eder. İlişkilerdeki göz önüne serilmiş olanın ardında hep bir sonrakini, nihai olanı sezen ve buna hürmet eden verimli derinlik. En yakın, insanı bütünüyle içine alan ilişkide bile kişisel iç dünyaya saygı gösteren, sorgulama hakkını gizlilik hakkıyla sınırlayan inceliğin, ve kendine hakim oluşun ödülüdür sadece der. Şeffaflık zorlamasında eksik olan da tam olarak giderilemeyecek ötekilik karşısındaki saygıda mevcut olan inceliktir işte. Günümüz toplumunu sarmış olan şeffaflık tutkusu karşısında mesafe tutkusunu hayata geçirmeyi öğrenmemiz elzemdir. Mesafe ve utanç sermayenin, enformasyonun ve iletişimin hızlandırılmış dolaşımına dahil edilemez. Bu dolaşım insanın çekilebileceği mahrem alanların şeffaflık adına ortadan kaldırılmasına yol açar. Işıklandırılır ve tüketilir bu alanlar. Böylelikle dünya daha utanmasız ve daha çıplak bir hal alır. Otonomi de bir insanın diğerini anlamama özgürlüğünü varsayar. Otonomi anlamanın eşitliğinden, şeffaf bir eşitlikten ziyade ötekinde anlamadığın bir şeyler kaldığını kabul etmek demektir. Opak bir eşitliktir der Richard Sinead. Ayrıca şeffaf bir ilişki her tür çekicilikten, canlılıktan yoksun ölü bir ilişkidir. Tamamen şeffaf olan yalnızca ölü olandır. İnsanın varoluşunda ve bir aradalığında şeffaflık zorlaması tarafından kelimenin tam anlamıyla yerle bir edilen, olumlu üretken alanların mevcut olduğunun kabulü yeni bir aydınlanma olacaktır. de şöyle yazar. Yeni aydınlanma İnsan ve hayvanın nasıl bir cehalet içinde yaşadığını kabul etmek yetmez. Buna ek olarak cehalet istencine sahip olman ve bunu öğrenmen gerekir. Bu tür bir cehalet olmaksızın bizzat hayatın imkansız olduğunu, bunun canlıların hayatlarını sürdürebilmelerinin ve gelişmelerinin koşulu olduğunu kavraman şarttır. Enformasyonun artmasının daha iyi kararlar verilmesine zorunlu olarak yol açmadığı kanıtlanmıştır. Örneğin Sezgi eldeki enformasyonun ötesine geçer ve kendi mantığını izler. Giderek artan, hatta aşırıya kaçan enformasyon yığını günümüzde üst düzey yargı yetimizi köreltmektedir. Bilgi ve informasyondaki azlık pek çok durumda daha fazlaya elde etmemizi sağlar. Dışarıda bırakma ve unutmanın olumsuzluğunun üretkenlik sağlaması hiç de seyrek rastlanan bir durum değildir. Şeffaflık toplumunun ne informasyonda ne de görüş alanında boşluğa tahammülü vardır. Ama gerek düşünce gerekse ilham boşluğa gerek duyar. Üstelik Almanca'da mutluluk kelimesi boşluktan gelir. Bu kelime ortaç Almancasında henüz felüke şeklindeydi. Yani boşluğun olumsuzluğuna yer vermeyen bir toplum mutluluk içermeyen bir toplum olacaktır. Görme alanında boşluk bırakmayan aşk pornografidir. Bilgide boşluk bırakmayan düşünme ise bozularak hesaplamaya dönüşür. Olumluluk toplumu diyalektiği de yorum bilgisini de terk eder. Diyalektik olumsuzluğa dayanır. Hegel'in tini olumsuz olana sırtını dönmez, ona katlanır ve varlığını onun için sürdürür. Olumsuzluk tinin hayatını besler. Olumsuz bir gerilim oluşturan kendindeki öteki tini canlı tutar. Hegel'e göre tin sadece olumsuzluğun doğrudan yüzüne baktığında onunla oyalandığında güçtür. Tin'in bu oyalanmasıdır onu varlığa dönüştüren sihirli güç. Buna karşılık sadece olumlular arasında zaplayan kişi tinsizdir. Tin olumsuzda oyalandığı ve onu kendisine göre işlediği için yavaştır. Şeffaflık sistemi ise hızlanmak için her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırır. Olumsuzda oyalanmak yerine olumluda hız yapmaya bırakır. Olumluluk toplumu hiçbir zaman olumsuz duyguya da izin vermez. Böylece insanlar eziyet ve acıyla başa çıkma, buna biçim verme becerisini yitirirler. Nietzsche'ye göre insanın ruhu, derinliğini, büyüklüğünü ve gücünü tam da olumsuzlukta oyalanmaya borçludur. İnsanın tini de sancılı doğar. Ruhun talihsizlik karşısında duyduğu ve gücünü geliştiren gerilim. Talihsizliğe katlanmak, talihsizlik karşısında sebat etmek onu yorumlamak ve ondan bir şeyler çıkarmakta gösterdiği yaratıcılık ve cesaret, ayrıca ruha derinlik, sır, maske, tin, açık gözlülük, büyüklük olarak sunulmuş olan her şey, bunlar eziyetle, büyük eziyetin terbiyesiyle sunulmamış mıdır? Olumluluk toplumu insan ruhunu yeniden organize etmekle meşguldür. Olumlulaştırma girişimlerinin sonucu olarak aşk da sığlaşır, hoş duygularla karmaşıklıktan ve sonuçtan yoksun uyarıların düzenlenişi haline gelir. Bu bağlamda Elin Badiou, Aşka Övgü adlı eserinde eş bulma hizmeti veren Meetic adlı şirketin sloganlarına dikkat çeker. Birine vurulmadan da aşık olabilirsiniz ya da acı çekmeden aşık olmak çok kolay. Aşk, tüketim ve rahatlık formülü haline gelecek şekilde evcilleştirip olunlaştırılmıştır. Her tür yara kaçınılması gereken bir şey olarak görülür. Eziyet Leiden ve tutku Leidenschaft olumsuzluğun temsilcileridir. Bir yanda bunlar yerlerini olumsuzluktan arınmış keyfe bırakırken, öte yanda aşırı olumluluktan kaynaklanan bitkinlik, yorgunluk, depresyon gibi pisişik bozukluklar ortaya çıkar. Kelimenin vurgulu anlamında teoride bir olumsuzluk fenomenidir. Neyin içeride neyin dışarıda kalacağını belirleyen bir karardır. Decision Seçiciliği üst düzeyde bir anlatı olmak sıfatıyla ayırt eden bir çizgi çeker. Bu olumsuzluk nedeniyle teori zorbadır. Şeylerin birbiriyle temas etmesini önlemek ve birbirine karışmış olanı tekrar ayırmaktır görevi. Ayırt etmenin olumsuzluğu olmasa, şeyler kaçınılmaz olarak dallanıp budaklanarak karma karışık bir hale gelecektir. Teori bu açıdan topluluğa dahil olanlarla olmayanları birbirinden ayıran tören ile komşudur. Günümüzde dehşet verici boyutlara ulaşmış bulunan veri ve informasyon yığınının olumluluğun teoriyi lüzumsuz kılacağını, modellerin yerine verileri karşılaştırmanın geçeceğini varsaymak hatalıdır. Olumsuz olarak teori, olumlu veri ve informasyonlardan hatta modellerden de önce gelir. Verilere dayanan pozitif bilim, gerçek anlamdaki teorinin yaklaşmakta olan sonunun nedeni değil sonucudur pozitif bilimde eksik olan neyin var olduğunu ya da var olması gerektiğini daha baştan belirleyen karardaki olumsuzluktur. Olumsuzluk olarak teori, bizzat gerçekliğin her seferinde aniden başka türlü belirmesini, farklı bir ışık altında görünmesini sağlar. Siyaset stratejik eylemdir. Sadece bu bile gizli bir alana sahip olması için yeterlidir. Tam şeffaflık siyaseti felçe uğratır. Kamuya açıklık talebinin has rakibi arkana yani mutlakiyet için özel mülkiyet ve rekabete dayanan ticaret hayatının ihtiyaç duyduğu idari ve mali sırlar ölçüsünde gerekli olan siyasi teknik sırlar olmaksızın siyasetin hiçbir türünün mümkün olmadığı düşüncesidir, der Karl Schmitt. Sırra gerek duymayan tek siyaset tiatrokrasidir. Burada siyasi eylem yerini sahnelemeye bırakır. Schmitt Papa genolardan oluşan zemin kat seyircilerinin Arkanum'un ortadan kalkmasına neden olduğunu söyler. 18. yüzyıl kendine güveniyor ve aristokratik gizlilik kavramına sahip çıkmayı hala göze alabiliyordu. Bu cesareti göstermeyen bir toplumda artık arkana kalmaz. Hiyerarşi, gizli diplomasi hatta siyaset kalmaz. Çünkü hiçbir büyük siyaset arkaanumsuz olamaz. Böyle bir toplumda her şey sahnenin önünde gerçekleşir. Papagenolardan oluşan zemin kat seyircilerinin önünde. Böylece gizliliğin sonu siyasetin sonu demek olacaktır. Bu nedenle Schmidt siyasetten gizliliğe cesaret etmeyi talep eder. Korsan parti şeffaflığın partisi olma niteliğiyle siyasetsizleşme demek olan siyasal sonrasına yönelen gelişmeyi sürdürür. Bir antiparti hatta rengi olmayan bir partidir. Şeffaflığın rengi yoktur. Renklere burada ideoloji olarak değil sadece ideolojiden arınmış kanaatler olarak yer verilir. Kanaatlerden sonuç olarak bir şey çıkmaz. İdeolojiler gibi kavrayıcı ve içe işleyici nitelikleri yoktur. Güçlü bir olumsuzluktan yoksundurlar. Böylece de günümüzün kanaat toplumu mevcut olana ilişmemektedir. Akışkan demokrasinin esnekliği duruma bağlı olarak renk değiştirebilmekten ibarettir. Korsan parti renksiz bir kanat partisidir. Siyasetin yerini mevcut sosyoekonomik ilişkilerin çevresinde değişiklik yapmayan ve onlara bağlı kalan toplumsal gereksinimleri karşılamaya yönelik bir idarecilik alır. Korsan parti bir anti parti olma sıfatıyla siyasi bir iradeyi dile getirebilecek ve yeni toplumsal koordinatlar çizebilecek durumda değildir. Şeffaflık zorlaması mevcut sisteme istikrar kazandırmak açısından oldukça etkilidir. Şeffaflık kendi başına olumludur. Mevcut siyasi ekonomik sistemi kökten sorgulayabilecek olumsuzluğu içermez. Sistemin dışındakine kördür. Sadece mevcut olanı onaylar ve optimize eder. Bu nedenle de şeffaflık toplumu siyasal sonrası ile birlikte var olur. Sadece siyasetten arındırılmış alan tümüyle şeffaftır. Referans olmayan siyaset yozlaşarak referandum haline alır. Olumluluk toplumunun genel yargısı like beğendimdir. Facebook'un dislike beğenmedim seçeneği sunmamaktaki kararlılığı anlamlıdır. Olumluluk toplumu iletişimi sekteye uğratacağı için olumsuzluğun her türünden kaçınır. İletişim değerinin tek ölçütü de enformasyon değiş tokuşunun hacmi ve hızıdır. Hacminin büyümesi iletişimin ekonomik değerini de artırır. Olumsuz yargılar iletişimi olumsuz yönde etkiler. İletişim beğendiğimin ardından beğenmedime kıyasla daha çabuk kurulacaktır. Reddetmenin taşıdığı olumsuzluk her şeyden önce ekonomik olarak değerlendirilemez. Şeffaflık ile hakikat özdeş değildir. Hakikat diğer her şeyi yanlış ilan ederek kendini ortaya koyar ve kabul ettirir. Daha fazla informasyon ya da informasyonun yanından ortaya hakikat çıkmaz. Bunlar da yön yani anlam eksiktir. Tam da hakiki olanın barındırdığı olumsuzluğun eksikliğinden ötürü olumlunun uğurlaşması, yığınlaşması söz konusudur. Aşırı enformasyon ve aşırı iletişim hakikat eksikliğinin, dahası varlık eksikliğinin belirtisidir. Daha fazla enformasyon, daha fazla iletişim bütününün temel belirsizliğini ortadan kaldırmaz. Hatta daha da artırır. Teşircilik toplumu Walter Benjamin'e göre kült görevi üstlenen nesnelerde önemli olan görünmelerinden ziyade mevcudiyetleridir. Kült değerleri teşhir edilmelerinden değil mevcudiyetlerinden kaynaklanır. Erişilemeyecek bir mekanda saklayarak gözlerden uzak tutma şeklindeki uygulama kült değerini artırır. Bu nedenle bazı Meryem resimleri neredeyse yılın her günü üzeri örtülü olarak durur. Odacıklarda saklanan tanrı heykellerinin bir kısmına sadece rahipler yaklaşabilir. Ayırma, sikrit, secret, sikritus, sınırlama ve kilit altına almanın olumsuzluğu kült değerinin oluşmasında rol oynar. Var olabilmek için sergilenmiş olmalarının gerektiği olumluluk toplumunda artık hepsi birer meta haline gelmiş olan şeyler sergi değeri kazanma uğruna kült değerlerini yitirir. Sergi değeri açısından salt varoluş hiçbir anlam taşımaz. Kendi içinde kalan, kendinde oyalanan bir şeyin değeri yoktur artık. Şeyler ancak görüldükleri zaman bir değer kazanırlar. Her şeyi görünürlüğe teslim eden teşhir zorlaması, uzaklık görüntüsü olma niteliğindeki aurayı tümüyle ortadan kaldırır. Sergi değeri doruğuna ulaşmış kapitalizmin ifadesidir ve kullanım değeri ile değişim değeri arasındaki Marksiz çelişkiden türetilemez. Kullanım alanından çıkmış olduğu için kullanım değeri hiçbir emek gücü yansıtmadığı için de değişim değeri taşımaz. Varlığını sadece ilgi üretmeye borçludur. Benjamin fotoğrafta bir yandan sergi değerinin kült değerini bütün cephelerde geri çekilmeye zorladığına işaret ederken, bir yandan da kült değerinin yerini direnç göstermeden terk etmediğini, son bir sığınağa çekildiğini belirtir. Bu insan simasıdır. Fotoğrafın ilk dönemlerinde portrelerin ağırlıkçı olması tesadüfi değildir bu yüzden. Uzakta bulunan ya da ölmüş olan yakınların hatırlanması kültü resmin kült düğenin son sığınağıdır. Aura ilk fotoğraflarda görülen insan simasındaki uçucu ifadeden son kez olarak el bize. Bu fotoğraflara hüzünlü ve hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak bir güzellik kazandıran da budur. Ama insanın fotoğrafın dışında kalmasıyla birlikte sergi değeri ilk kez olarak kült değerine baskın hale gelmiştir. Kült değeri taşıyan insan siması fotoğraftan çoktan kaybolmuş durumdadır. Facebook ve Photoshop çağı insan simasını tamamen sergi değerinde kendini bulan bir face haline dönüştürür. Face, bakışın avrasından yoksun, teşhir edilen bir yüzdür. İnsan simasının meta biçimidir. Bir yüzey, surface, olma niteliğiyle yüz face, Emanuel Levinas'ın ötekinin alışkanlığının ortaya çıkmasına en uygun yer olarak nitelediği yüz ya da simadan daha şeffaftır. Şeffaflık, transparens, alışkanlığa, transcendence karşıt durumdadır. Face aynının içkinliğini immanız taşır. Dijital fotoğrafçılıkta negatif yoktur. Ne karanlık oda ne de banyo gerekir. Öncesinde bir negatif bulunmaz. Pozitiften ibarettir. Olma, yaşlanma, ölme silinmiştir. Fotoğraf sadece çürüyüp giden kağıdın kaderine ortak olmakla kalmaz, daha sert bir maddeye basıldığında da aynı derecede fanidir. Canlı bir organizma gibi filizlenen gümüş parçalarından doğar, bir an serpilir ve hemen sonra yaşlanmaya başlar. Işık ve nemin hücumuyla solar, zayıflar ve yok olur. Roland Barthes fotoğrafçılıkla zamanın olumsuzluğunun oluşturucu öğe olduğu bir yaşam biçimi arasında bağlantı kurar. Ancak fotoğrafçılığın teknolojik koşullarıyla bu durumda analog oluşuyla ilişkilidir bu. Dijital fotoğrafçılık ise kendini olumsuzluktan giderek daha fazla arındıran bambaşka bir yaşam biçimiyle bağlantılıdır. Doğumu ve ölümü kaderi ve olayı içermeyen şeffaf bir fotoğrafçılıktır. Kader şeffaf değildir. Şeffaf fotoğrafçılık semantik ve zamansal yoğunlaşmadan yoksundur. Bu nedenle de konuşmaz. Böyle olmuşhudaki zamansal içerik Bartes için fotoğrafçılığın özüdür. Fotoğraf olmuş olana tanıklık eder. Bu nedenle genel havasına hüzün hakimdir. Bartes'e göre fotoğrafa düşülen tarih, dikkati çektiği ve hayatı, ölümü nesillerin kaçınılmaz yok oluşlarını aklımızdan geçirmeye yol açtığı için fotoğrafın bir parçasıdır. Bu tarih fotoğrafa faneli geçiciliğin akşeder. Barthes, Andre Kertes'in bir fotoğrafına ilişkin olarak şunları söyler. Kertez’in 1931 yılında fotoğrafını çekmiş olduğu küçük öğrencisi Ernest'in hala yaşıyor olması mümkün. Ama nerede, nasıl roman gibi. Günümüzün tamamen sergi değeriyle dolu fotoğrafçılığı ise başka bir zamansallık sunar. Anlatanın gerilimine, romanın dramatikliğine yer vermeyen, Kadersiz, olumsuzluktan arındırılmış bir şimdi tarafından belirlenir. İfadesi romantik değildir. Teşircilik toplumunda her özüne kendi reklam nesnesidir. Her şey sergi değeriyle ölçülür. Teşircilik toplumu pornografik bir toplumdur. Her şey dışa çevrilmiş, ifşa edilmiş, çıplaklaştırılmış, soyulmuş, ortaya serilmiş durumdadır. Teşir etmenin aşırılığı her şeyi tüm sırlarından arınmış olarak derhal tüketilmeye açık bir meta haline getirir. Kapitalist ekonomi her şeyi sergilenme mecburiyetine tabi kılar. Sadece sergilemeye yarayan sahnelemedir değer yaratan. Şeylerin her türlü kendine özgürlüğü feda edilmiştir. Şeyler karanlığın içinde değil aşırı ışık altında ortadan kaybolmaktadır. Daha genel olarak bakıldığında görünür şeyler karanlık ya da sessizlik içinde kaybolmaz. Görünürden daha görünür olan da yitip giderler. Müstekçenlik Porno sadece aşkı değil cinselliği de yok eder. Pornografik teşhir cinsel hazda yabancılaşmaya yol açar. hazlı yaşamayı imkansız hale getirir. Cinsellik dişinin haz göstergesi ve erkeğin performans sergileyişi şeklinde dağılıp gider. Sergilenen, gösterime sunulan haz haz değildir. Sergilenme, teşhir edilme mecburiyeti bizzat bedenin yabancılaşmasına yol açar. Beden optimize edilmesi gereken bir sergi nesnesi şeklinde şeyleşir. Bu bedenin içinde ikamet etmek mümkün değildir. Onu sergilemek böylece de sömürmek gerekir. Sergileme sömürmedir. Sergileme mecburiyeti bizzat ikamet etmeyi ortadan kaldırır. Dünyanın kendisi bir sergi salonu haline gelmişse, ikamet etmek mümkün olmaktan çıkmıştır. İkamet etmek yerini ilgi sermayesini artırmaya yarayan reklam yapmaya bırakır. İkamet etmek kökeninde huzurlu olmak, huzura kavuşmak, huzur içinde kalmak anlamına gelir. Sürekli teşhir etme ve performans gösterme zorlaması bu huzuru tehdit eder. Heydigerci anlamında şey de tümüyle ortadan kaybolur. Şey sadece kült değeriyle dolu olduğu için sergilenmeye gelmez. Saklı olanın, erişilmez olanın ve sırrın olumsuzluğundan yoksun olan aşırı görünürlük müstehçendir. Aşırı iletişimin, ötekiliğin olumsuzluğundan tamamen yoksun pürüzsüz akıntısı da müstehçendir. Her şeyi iletişimin ve görünürlüğün eline teslim etmek müstehçendir. Bedenin ve ruhun pornografik bir şekilde teşhir edilmesi müstehçendir. Sergi değeri her şeyden önce güzel görünüşe bağlıdır. Sergileme zorlaması böylelikle güzellik ve dinçlik zorlamasını ortaya çıkarır. Operasyon güzellik sergilenme değerini en yüksek düzeye getirmeyi hedefler. Günümüzün örnek kişileri içsel değerleri değil gerekirse zora başvurulara koyulmaya çalışılan dışsal ölçüleri sunar. Sergileme zorlaması görünür olanın ve dışsalın mutlaklaştırılmasına yol açar. Görünmez olan hiçbir sergi değeri hiçbir ilgi yaratmadığı için yoktur. Sergileme zorlaması görünür olanı sömürür. Parlak yüzey kendine has bir şekilde şeffaftır. Kimse onu daha fazla sorgulamaz. Yorum bilgisel derinliği olan bir yapısı yoktur. Face de sergi değerini en yüksek düzeye geçirmeye çabalayan şeffaflaşmış yüzdür. Sergileme zorlaması sonuçta bizi yüzümüzden eder. Kendi yüzümüz olmak mümkün değildir artık. Sergi değenin mutlaklaştırılması kendini görünürlüğün zorbalığı olarak dışa vurur. Sorun kendi başına resimlerin sayısındaki artış değil, resim olmak yönündeki ikonik zorlamadır. Her şey görünür olmak zorundadır. Şeffaflık mecburiyeti görünürlüğe tabi olmayan her şeyi şüpheli bulur. Şiddeti buradadır. Görsel iletişim günümüzde bulaşma, rahatlatan bir tepki ya da refleks olarak gerçekleşir. Bu iletişimde estetik bir tefekkür söz konusu değildir. Estetize edişi, duyum sanabilir hale getirişi, sonuçta anestezik, duyumu uyuşturucu bir etki gösterir. Like, beğendim şeklinde bir estetik yargı için uzun boylu bir müşahede gerekli değildir. Sergi değeriyle doldurulmuş resimler karmaşıklık içermez. Bunlar belirsizlik taşımaz, yani pornografiktir. Tefekküre, tekrar incelemeye, üzerlerinde durulmaya yol açacak kırılmışlıktan tümüyle yoksundurlar. Karmaşıklık iletişimi yavaşlatır. Anestezi kaşırı iletişim ise hız kazanmak amacıyla karmaşıklığı azaltır. Anlamın iletiminden belirgin bir şekilde daha hızlıdır. Anlam yavaştır. Enformasyon ve iletişimin hız kazanmış dolaşımlarına engel olur. Bu yüzden şeffaflık anlamdan yoksunlukla el ele gider. Enformasyon ve iletişim yığınının kökeninde bir horror vakyu, evet boşluk korkusu vardır. Her mesafe şeffaflık toplumuna ortadan kaldırılması gereken bir olumsuzluk olarak görünür. Mesafe iletişim ve sermaye dolaşımlarının hızlanmasına engel oluşturur. Şeffaflık toplumu kendi iç mantığı gereği her türlü mesafeyi yok eder. Sonuçta şeffaflık, bakışın gördüğü her şeyle rastgele ilişkiye girmesi. Promiscuitat yani fahişeliktir, prostitution. Bakış nesnelerin ve resimlerin sürekli ışınımlarına maruz kalır. Mesafenin yokluğu algıyı dokunsal ve yoklayıcı bir hale getirir. Dokunsallık fiziksel olmayan bir teması, göz ve resmin birbirine bitişikliğini tanımlar. Mesafenin yokluğundan ötürü estetik bir müşahede, bir oyalanma mümkün değildir. Dokunsal algı bakıştaki estetik mesafenin sonu, hatta bakışın sonudur. Mesafesizlik yakınlık değildir. Yakınlığı yok eder daha ziyade. Yakınlık mekan açısından zengindir. Mesafesizlik ise mekanı yok eder. Yakınlığa uzaklık nakşedilmiştir. Bu nedenle de geniştir. Her nedenle Heidegger uzaklığa katlanan saf yakınlıktan bahsetmiştir. Ama uzaklığın yakınlığının acısı giderilmesi gereken bir olumsuzluktur. Şeffaflık her şeyi ne yakın ne de uzak olan bir örnek mesafesizliğe doğru uzaklaştırır Apaçıklık toplumu Şeffaflık toplumu haz düşmanı bir toplumdur İnsanın haz ekonomisinde haz ve şeffaflık bir arada bulunmaz Şeffaflık libido ekonomisine yabancıdır Sırın peçenin örtülmenin olumsuzluğu arzuyu kışkırtır ve hazzı yoğunlaştırır bu nedenle ayartıcı maskelerle, yansımalarla, görüşmelerle oynar. Şeffaflık zorlaması hazın oyun alanlarını yok eder. Apaçıklık, ayartmaya ver führen değil davaya ver fahren izin verir sadece. Ayartıcı dolan başlı çatallı karışık yollar izler. Ve çeşitli anlamlara gelebilecek işaretler kullanır. Ayartma genellikle çok anlamlı kodlara dayanır. Bu da batı kültüründe ayartıcının, prototipi olan kişilerin ahlaktan bağımsızlığının belli bir biçiminin tipik temsilcileri haline gelmesini sağlamıştır. Belirsizlik ve çok anlamlılık esas olarak konuşanın niyetinin muğlak kalmasını sağlamaya yarar. Bunlar hem güç hem de özgürlük sağlar. Yani söylediği şeyi kastetmemeyi, aynı anda pek çok şeyi ima edebilmeyi. Ayartıcıların çok anlamlı bir dil kullanmasının nedeni kendilerini samimiyet ve simetrinin normlarına bağlı hissetmiyor oluşlarıdır. Buna karşılık siyasi doğruculuk denen hareketler sözleşmeye dayalı özgürlük ve eşitliğin olabilecek en üst düzeyini sağlamak ve böylelikle de ayartmanın geleneksel retorik ve duygusal halesini etkisiz hale getirmek için çok anlamlılığın terki ve şeffaflık taleplerinde bulunurlar. Çok anlamlılık ve muğlaklıkla sır ve bulmacayla oynamak erotik gerilimini artırır. Şeffaflık ya da belirginlik erosun sonu yani pornografi olurdu. Bu nedenle günümüz şeffaflık toplumunun aynı zamanda bir porno toplumu oluşu tesadüfi değildir. Şeffaflık uğruna karşılıklı olarak sınırsız bir çıplaklaşma talep eden mahremiyet sonrası faaliyeti de fazla tam bir uyuşmazlık içindedir. Simel'e göre sadece hayatımızın temeli olarak belli oranda doğru ve yanlışa değil hayatımızın öylerinin düzenlenişinde aynı oranda berraklık ve belirsizliğe de ihtiyaç duyan bir yapımız vardır. Buna göre de şeffaflık şeylerden her tür cazibeyi çeker alır ve hayal gücüne, fantaziye imkanlarını örme iznini vermez. Bu da hiçbir gerçekliğin telafi edemeyeceği bir kayıptır. Çünkü hayal uzun vadede elde etme ve keyfini çıkarmayla yeri doldurulamayacak bir kendilik etkinliğidir. Simmel şöyle devam eder. Cazibelerinin yüksek bir düzeyde kalması için en yakınımız olan insanların bile kısmen belirsiz ya da gözlenemez bir biçimde var olmaları gerekir. Hayal gücü haz ekonomisi için temel öneme sahiptir. Örtüsüz olarak sunulan nesne hayal gücünü devreden çıkarır. Sadece nesnenin geri çekilmesi ya da yokludur onu ateşleyen. Gerçek zamandaki zevk alma değil, hayal gücünün bunun öncesi ve sonrasındaki oyunlarıdır. Ertelemedir hazı derinleştiren. Hayali ve anlatısal yan yollara izin vermeyen dolaysız zevk pornografidir. Medyadaki resimlerin aşırı gerçek netliği ve belirginliği de hayal gücünü felci uğratır ve boğar. Kant'a göre muhayyiyle oyuna dayanır. İçinde hiçbir şeyin kesin olarak tanımlanmamış ve belirgin bir biçimde sınırlanmamış olduğu oyun alanlarını şart koşar. Fululuğa belirsizliğe gerek duyar. Kendisine karşı şeffaf değildir. Buna karşılık kendine şeffaflık anlığın temel özelliğidir. Bu nedenle de anlık oynamaz. Anlama açık kavramlarla çalışır. Gelecekteki cemaatte Giorgio Agamben, Benjamin'in bir akşam Ernst Blois'in anlattığı Mesih'in hükümdarlığı meselini atıfta bulunur. Bir haham, gerçekten kabalacı bir haham, bir seferinde şöyle demiş. Barış hükümdarlığını tesis etmek için her şeyi yıkıp yeni bir dünya başlatmak değil, şu fincanı, şu kamışı, şu taşı, böyle böyle her şeyi birazcık yerinden oynatmak gerekecektir. Ama bu birazcık yapmak çok zor, ölçüyü bulmak da pek güç olduğu için bunu dünya söz konusu olduğunda insanlar yapamaz. Bunun için Mesih gelir. Barış hükümdarlığını tesis etmek için şeyler sadece biraz yerinden oynatılacaktır. Agamben bu minimal değişikliğin bizzat şeylerde değil, şeylerin kenarlarında gerçekleştiğine dikkat çeker. Bu onlara gizemli bir ışıltı katar. Bu hale bir titreme ile şeylerin kenarlarındaki bir parlamayla ile gerçekleşir. Agambenin düşüncelerini sürdürerek bu sessiz titremenin şeyleri kenarlarından başlayarak gizemli bir ışıltıyla örten bir belirsizleşmeye yol açtığını söyleyebiliriz. Kutsal olan şeffaf değildir. Gizemli bir belirsizliktir temel özelliği. Gelecekteki barış hükümdarlığı şeffaflık toplumu adını taşımayacaktır. Şeffaflık barış hali değildir. Sadece kutsalın mekanı değil arzunun mekanı da şeffaflığa yabancıdır. Daha ziyade bükülüdür. Nesne, Fov ancak dolaylı olarak, ancak dolanbaşlı, eğilip bükülen yollardan ulaşabilecek bir şeydir. Fov, soyluların aşkında Arzu'nun nesnesi durumundaki hanım, çevresinde Arzu'nun yoğunlaştığı bir kara deliktir. Lacan'a göre, mahrumiyetin, erişilmezliğin son derece garip kapısından girer içeriye. Lacan bunu resmin içeriğini salt çarpıtılmış, bükülmüş bir şekilde sunan anamorfozlardaki çözümlenemeyen şekile benzetir. Yani apaçık, evident olmaktan son derece uzaktır. Evident, latince görmek anlamındaki videre'den geliyor. Soylu aşkı Lacan'a göre anamorfiktir. Nesnesi zamansal anlamda da bir anamorfozdur. Çünkü kendisine ancak sonsuz erteleme üzerinden erişilebilir. Lakan buna şey anlamında Almanca olarak dusting Ding de der. Geçirgen olmayışı ve saklı oluşu yüzünden resmi yapılamaz bu şeyin. Temsile uygun değildir. Ding'in içinde olandır gerçek sır. Şeffaflık bir simetri durumudur. Bu nedenle şeffaflık toplum asimetrik bütün ilişkileri ortadan kaldırmaya çalışır. Bunlardan biri de güçtür. Kendi başına güç şeytani değildir. Çoğu durumda üretkendir ve yeni şeyler ortaya çıkarır. Toplumun siyasi yapılanmasına yarayan serbest mekanlar ve oyun alanları yaratır. Güç, haz üretimine de büyük ölçüde katılır. Libido ekonomisi, güç ekonomisine uygun bir mantık izler. İnsanın neden güç uygulamaya eğilim gösterdiği sorusunu cevaplarken, Foucault haz ekonomisine atıfta bulunur. İnsanların birbirleriyle ilişkilerinde özgürlükleri ne denli fazlaysa ötekilerin davranışını belirlemeye duyulan Arzu'nun da o denli büyük olacağını söyler. Oyunlar ne kadar serbestse başkalarının davranışlarına yön vermeyi olanak tanıyan hamleler ne kadar çeşitlilik gösterirse da o kadar büyük olacaktır. Stratejik oyunlar büyük ölçüde şeffaf olmamayı ve önceden hesaplanamazlığı gerektirir. Güç de stratejik bir oyundur. Kamuya açık alanda oynanır. Güç stratejik oyunlar demektir. Gücün kötülük olmadığı açıktır. Aşk ilişkilerini ya da cinsel ilişkileri düşünün. Şeylerin tersine dönebileceği bir tür açık stratejik oyunda başkası üzerinde güç kullanmanın kötü bir yanı yoktur. Bu aşkın, tutkunun, cinsel hazın bir parçasıdır. Sonsuzluk peşindeki niçeci arzu gece yarısı kökenlidir. Nietzsche şeffaflığa inandığımız sürece Tanrı'yı ortadan kaldırmamış olduğumuzu söyleyecektir. Müdahaleci bakışa, genel görünürleştirme ilimine karşı Nietzsche, görünüşü, maskeyi, sırrı, bulmacayı, kurnazlığı ve oyunu savunacaktır. Derin olan her şey maskeyi sever. Hatta en derin şeyler resme ve mesele nefret duyar. Aşk ve taşkınca bir Ali cenaplık içeren öyle eylemler vardır ki, Bunların ardından yapılabilecek en iyi şey bir sopa alıp şahitlere dayak atmaktır. Maskenin ardında salt hile, arglist yatmaz. Kurnazlık azımsanamayacak ölçüde iyilik içerir. Her derin ruh bir maskeye ihtiyaç duyar. Dahası her derin ruhun etrafında sürekli olarak bir maske oluşur. Derin ruh bir maskenin koruması altında oluşur. Maske onun çevresinde koruyucu bir deri gibi gelişir. Bütünüyle öteki olan, yeni olan, kendisini aynı olandan koruyan bir maskenin ardında serpilir sadece. Kurnazlık da hile değildir. Kurnazlık koşulsuz buyruk uyarınca yapılmış bir eylemden daha etkilidir ve daha az şiddet içerir. Kurnazlık şiddetten iyidir der Nietzsche. Çevreyi gözden geçirdiği ve mevcut durumun içerdiği potansiyelin tümünü değerlendirdiği ölçüde daha kıvrak, daha esnektir. Katılığı nedeniyle kendine karşı şeffaf olan koşulsuz buyruktan fazladır görme yeteneği. Şiddet kurnazlıktan daha yakındır hakikate. Bu nedenle de daha fazla apaçıklık yaratır. Nietzsche burada her köşesi ışıklandırılan ve kontrol edilen bir toplumda mümkün olamayacak daha özgür bir hayat biçimine davetiye çıkarmaktadır. Bu hayat biçimi simetri ve eşitlik talep eden sözleşme fikri tarafından ya da değişim ekonomisi tarafından belirlenmeyi reddetmesi anlamında da özgürdür. Sır ve karanlık çoğunlukla hayranlık uyandırır. Agustinus, Tanrı'nın arzu uyandırmak amacıyla metaforlar kullandığını ve kutsal metni kasıtlı olarak müpemleştirdiğini söyler. Bu şeylerin adeta mecazi bir ile örtülmüş olmasının nedeni İnanç içinde araştıran insanın zihnini çalıştırmak ve çıplak nuda ve açık prompt olarak sunularak değersiz bir görünü kazanmalarını engellemektir. Aynı şekilde başka yerlerde kolayca anlaşılması amacıyla açık ve ele gelir biçimde söylenmiş şeylerde saklı oldukları yerden çıkarıldıklarında zihnimizde bir şekilde tazelenir ve bu tazelenme sonucunda tatlı bir hal alırlar. Bu şekilde saklanmış olmaları Öğrenmeye hevesli olanlara karşı kötü niyetten kaynaklanmaz. Aksine bu şekilde daha bir öne çıkarlar ki deyim yerindeyse esirgenmeleri bunlara duyulan özlemi daha bir ateşlesin ve bulunduklarında duyulan sevinci daha da artırsın. Mecazi esbab kelamı erotikleştirir, onu bir arzu nesnesi düzeyine yükseltir. Kelam mecazi olarak giydirilip kuşandırıldığında baştan çıkarıcı etkisi artar. Saklılığın olumsuzluğu yorum bilgisini erotik hale getirir. Keşfetme ve çözme haz dolu bir ifşa haline alır. Enformasyonsa çıplaktır. Çıplaklığı kelamın bütün cazibesini yok eder. Onu düzleştirir. Sırdaki kapalılık, şeffaflık uğruna ne pahası olursa olsun ortadan kaldırılması gereken bir şeytanlık değil, bir simgecilik hatta görünüşte bile olsa derinlik oluşturan özel bir kültür tekniğidir. PORNO TOPLUMU Şeffaflık güzelin ortamı değildir. Benjamin'e göre güzellik, örtülüyle örtülenin çözülmez bağını gerektirir. Çünkü güzel olan ne örtü ne de örtülmüş olan nesne değil örtülü nesnedir. Örtüsü açıldığında sonsuz derecede göze çarpmaz olduğu ortaya çıkacaktır. Çünkü kendisi için son tahlilde örtünün asli olduğu nesne başka türlü tanımlanamaz. Güzel haricinde örten ve örtülü hiçbir şey asli olmayacağından güzelliğin ilahi varoluş temeli sırdadır. Zorunlu olarak örtü ve örtülmeye bağlı olması ölçüsünde güzelliğin örtüsü açılamaz. Örtülü olan sadece örtünün altında kendiyle özdeş olarak kalır. Örtünün açılması yok olmasına yol açar. Yani çıplak güzellik yoktur. Örtüsüz çıplaklıkta asli güzel ortadan kaybolmuştur. Çıplak insan bedeninde bütün güzelliklerin ötesinde bir varlığa, yüce olana ve bütün yapıların üzerinde bir esere, yaradanın eserine ulaşır. Ancak bir biçim ya da oluşum güzel olabilir. Buna karşılık üzerine güzelliğin oluşturucu üyesi olan sırrın yapışmadığı şekil ve suretten yoksun çıplaklık yücedir. Yüce olan güzel olanın üzerindedir. Ancak yarata ilişkin çıplaklığın pornografiyle en ufak bir ilgisi yoktur. Yücedir ve Yaradan'ın eserine işaret eder. Kant da bir nesnenin her tür temsilin, her tür tahayyülün ötesine geçtiğinde yüce olduğunu söyler. Yüce olan muhayyileyi aşar. Çıplaklık Hristiyan geleneğinde silinmez bir teolojik imza taşır. Agambenin tezine göre Adem ve Havva ilk günahtan önce çıplak değil bir merhamet giysisi ya da ışık giysisiyle örtülüydüler. İşledikleri günah ilahi giysilerinden olmalarına yol açtı. Çırılçıplak kalınca örtünmek zorunda hissettiler kendilerini. Buna göre çıplaklık merhamet giysisinin yitirilişi anlamına gelir. Agamben teoloji kaygıt dispositif dışında bir çıplaklık tasarlamaya çalışır. Bu esnada da çıplak bedenin Benjamin'deki yüceliğini pornografiye kadar uzatır. Yarı çıplak pornografik bir modele ilişkin şöyle der. Gülümseyerek çıplaklığını sergileyen güzel bir yüzün söylediği tek bir şey vardır. Sırrımı mı öğrenmek istiyorsun? Örtümü anlamak mı istiyorsun? Pekala, bak o zaman. Eğer becerebilirsen seyret bu komple affedilemez sırdan arınmışlığı. Ama işte güzelliğin büyüsünün çıplaklık tarafından bu yok edilişi, görünüşün sırdan ve anlamdan yoksun bu yüce ve zavallıca teşhir edilişidir teoloji kaygıtı etkisizleştirecek olan. Pornografik bir şekilde sergilenen çıplak beden hiç şüphesiz zavallıcadır ama yüce değildir. Benjamin'in güzel görünüşün karşısına koyduğu yüce olanın hiçbir sergi değeri yoktur. Yaratığa ilişkin yüceliği yok eden de sergilemedir. Yüce olan kült değeri yaratır. Karşısındakiyle flört eden pornografik olarak sergilenmiş yüzün ise yüce olmakla en ufak bir ilgisi yoktur. Agambenin aygıt ile özgür çıplaklığı karşı karşıya koyması diyalektiğe aykırıdır. Şiddet, yüzü bir maske, bir rol, bir ifade edilmeye zorlayan aygıt değildir sadece. Biçimsiz pornografik çıplaklıktır da. Et haline gelen beden yüce değil müstehçendir. Pornografik çıplaklık, etin şiddet sonucu ortaya çıkan ile komşudur Agambenin de belirttiği gibi. Sadistin her yolu deneyerek eti görünür hale getirmeye zor kullanarak ötekinin bedeninin müstehcenliğini yani zarafetinin geri gelmesi mümkün olmayacak şekilde kayboluşunu gözler önüne seren pozisyonlara sokmaya çalışması bu yüzdendir. Agambenin pornografik çıplaklığını nasıl kurbanı zarafettir? Zarafet Grace teolojik kökeninden ötürü gözüne şüpheli görünür çünkü lütufa komşudur. Satrın, bedene zarafet kazandıranın bir alet haline gelmesini sağlayan amaca yönelik olduğu şeklindeki tezine dayanır Agamben. Fakat aletleri zarafetten yoksun kılan tam da bu amaca sabitlenmiş olmaktır. Alet hedefine doğru yönelir ve işe koyulur. Zarafette ise dolan başlı ya da dolaylı bir şeyler vardır. Davranışların ve biçimlerin eylemin çevresinde adeta oynayarak dolanan, ve hedefe yönelik ekonomiyle ilgisi olmayan serbest oyununu şart koşar Zarafet. Yani Zarafet hedefe yönelik eylem ile müstehcen çıplaklık arasında yer alır. Agamben bu zarif aradalığı görmez. Kendini teşhir etmede Zarafet'in yok olmasına yol açar. Clauston'un kukla tiyatrosundaki genç Zarafet'ini tam ayna karşısına geçip hareketlerini kendisine sergilediği anda yitirir. Burada aynı Agamben'in porno oyuncusunun sergileniyor olmaktan başka hiçbir şey ifade etmeksizin şımarıkça gözünü dikmiş olduğu objektifle aynı etkiyi gösterir. Agamben teşir etmeyi teoloji kaygıttan kurtulmuş ve böylelikle de dünyevileşmiş olarak yeni bir kullanıma açık hale gelmiş çıplaklığın ortaya çıkması için mükemmel bir imkan olarak görür. Bu şekilde sergilenen sırdan yoksun yüz kendini gösteriyor olmaktan başka hiçbir şey göstermez. Hiçbir şey gizlemez ve hiçbir şey ifade etmez. Adeta şeffaflaşmıştır. Agamben bunda saf sergi değerinden kaynaklanan özel bir çekicilik, özel bir büyü görür. Sergileme yüzü boşaltarak ifade öncesi bir yer haline getirir. Agamben bu boşaltıcı teşhir pratiğinin yeni bir erotik iletişim biçimine yol açmasını bekler kendisine bakıldığını fark eden bir kadının yüzünün ifadesiz hale gelmesi bildik bir deneyimdir. Yani bakışa maruz kalmanın farkında olma hali bir boşluk yaratır ve normalde yüzü hayat veren ifade süreçlerini etkin bir şekilde ortadan kaldırır. Modellerin, porno yıldızlarının ve sergilenme alanındaki profesyonellerin her şeyden önce öğrenmesi gereken şey küstahça bir kayıtsızlıktır. Göstermekten başka hiçbir şey göstermemek, yani medyayla mutlak bir bütünleşme. Böylelikle yüz sergi değeriyle patlayacak kadar dolar. Ama tam da ifadenin bu yok edilişi sayesindedir ki, erotik aslında gerçekleşemeyeceği bir yere insan yüzüne nüfuz eder. Somut dışa vurumun ötesinde salt bir ortam olarak sergilenmiş olan yüz, artık yeni bir kullanıma, yeni bir erotik iletişim biçimine açık hale gelmiştir. En geç bu noktada sergi değeriyle patlayacak kadar dolmuş yüzün, Cinselliğin yeni kolektif bir kullanımına, yeni bir erotik iletişim biçimine yol açabilecek kapasitede olup olmadığı sorusu karşımıza çıkar. Agamben bu ifade öncesi hiçbir teolojik imza taşımayan çıplaklığın dünye bileşme potansiyeli taşıdığını ama bunun pornografi düzeni tarafından yok edildiğini belirtir. Agamben'in dediğinin aksine pornografi cinselliğin yeni kullanımını sonradan engellemez. Peki içeriği sergilenmişlik olan yani çıplak bedenin gözler önüne serilmişliğinin farkındalığını utanmazca sergileyen, çıplaklığın işbirlikçisi haline gelmiş olan yüz pornografiktir hali hazırda. Sırdan yoksun, şeffaflaşmış, sadece teşhir edilmişliğine indirgenmiş çıplak yüz müstehçendir. Sergi değeriyle patlayacak kadar dolmuş face pornografiktir. Agamben bizzat sergilenmişliğin, teşhir edilmiş olmanın pornografik olduğunun farkında değildir. Kapitalizm her şeyi meta olarak sergileyip, aşırı görünürlüğe teslim ederek toplumun pornografikleşmesini en uca götürür. Sergi değerinin en üst noktaya çıkarılmasıdır hedeflenen. Kapitalizm cinselliğin başka bir kullanımını bilmez. Agambenin talep ettiği cinselliğin kolektif kullanımı tam da pornografik reklam fotoğraflarında gerçekliğe kavuşur. Pornografik imgenin bireysel kullanımı, yedek olarak cinselliğin yeni, kolektif kullanımı şeklindeki vaadin yerini alıvermiş değildir. Pornografik imgeler bireysel ve kolektif olarak aynı şekilde kullanılır daha ziyade. Agamben her şeyden önce erotik olan ile pornografik olan arasındaki temel farkı gözden kaçırır. Çıplaklığın doğrudan gözler önüne serilişi erotik değildir. Bedenin erotik yeri giysinin aralandığı yerdir. Derinin iki dikişli kenar arasında, örneğin eldivenle yen arasında parladığı yerdir. Erotik gerilim çıplaklığın sürekli sergilenişinden değil, görünüp kaybolmanın içinden kaynaklanır. Kesintinin olumsuzluğudur çıplaklığa parlaklık katan. Örtüsüz çıplaklığın olumluluğu pornografiktir. Erotik parlaklığı yoktur. Pornografik beden düzdür. Kendini kesintiye uğratan hiçbir şey yoktur. Kesinti muğlaklığa, çift anlamlılığa yol açar. Bu sempatik bulanıklık erotiktir. Dahası erotik olan sırrın ve saklılığın olumsuzluğunu şart koşar. Şeffaflığın erotiği diye bir şey yoktur. Pornografi tam da topyekün teşhir ve soyma uğruna sırrın ortadan kaybolduğu noktada başlar. Müdahaleci nüfus edici bir olumlulukla kendini gösterir. Agamben her sırda dünyevileştirilmesi gereken teolojik bir imzanın bulunduğuna inanır. Dünyevileştirme, sırrı olmayan bir güzelliği, lütfun nüfuzunun ve kirli doğanın fettanlıklarının ötesinde bir çıplaklığı ortaya çıkarmak durumundadır. Açıklanamaz örtünün ardında hiçbir sır yoktur. Çıplak kaldığında salt görünüş olduğu ortaya çıkar. Bu anlamda çıplaklığın matemi şundan ibarettir. Hecce, işte bu başka bir şey değil. Buna karşılık erotik olanın matemi yoktur. Erotik olan hetçeden arınmıştır. İşte bu başka bir şey değilin sırdan yoksun apaçıklığı pornografiktir. Erotik olan da deiktik olanın işaret edenin tek anlamlılığı yoktur. Erotik imalar deiktik değildir. Bu Drillard, baştan çıkarmanın erotik gücünün ötekinin bizzat kendisine ebedi bir sır olarak kalacak şeyin sezgisiyle onun hakkında asla bilemeyeceğim ama yine de sır mührünün ardında beni çeken şeylerle oynadığını söyler. Pornografi ne çekici ne de cilveli olmayıp bulaşıcı ve heyecanlandırıcıdır. Baştan çıkarmayı mümkün kılabilecek mesafeden yoksundur. Erotik çekicilikte ise zorunlu olarak mahrumiyetin olumsuzluğu mevcuttur. Barthes fotoğrafta iki öğe tespit eder. Bunların ilkine stadyum der. Bu incelenmesi gereken informasyonların geniş alanıyla beğenirim beğenmem, i like haydon şeklindeki tutarlı olmayan beğeninin, hedefsiz ilginin, tasasız arzunun alanını konu eder. Sevme, tutlav değil, hoşlanma, beğenme, tutlike türüne dahildir. Hüküm verme tarzı beğenirim beğenmem şeklindedir. Sertlik ve tutkudan yoksundur. İkinci öğe punctum ise stadyumu yarar. Boşlanmaya değil yaralanmaya, duygulanmaya etkilenmeye yol açar. Tek düze fotoğraflarda eksik olan panktumdur. Bunlar sadece stadyumun nesnesidir. Haber fotoğrafları genellikle tek düzedir. Ama tek düze fotoğrafın illaki sakin olması da gerekmez. Bu fotoğraflarda panktum yoktur. Her ne kadar bir şok etkisi mevcut olsa da harfe harfine aktarılan şey sarsıcı olabilir ama etkilenmişlik yoktur. Fotoğraf bağırabilir ama yaralamaz. Bu haber fotoğrafları bir bakışta kayda geçirilir, daha fazlası değil. Panktum enformasyonun sürekliliğini kesintiye uğratır. Bir çatlak, bir kırık olarak ortaya çıkar. Tanımlanamaz bir şey içeren, yoğunluğu ve yeğenliği son derece yüksek bir mekandır. Stadyumun belirleyici özelliği olan şeffaflığın, apaçıklığın her türlüsünden yoksundur. Bir şeyi adlandıramıyor olmak, hiç huzursuzluğunun şaşmaz bir belirtisidir. Etki ortadadır ama yeri tespit edilemez. Ne işaretine kavuşur ne de adına. Delip geçicidir ama yine de benim belirsiz bir alanıma konar. Barthes pornografik fotoğrafları da tek düze fotoğraflardan sayar. Pürüzsüz, şeffaf ve herhangi bir kırılma belirsizlik içermeyen fotoğraflardır bunlar. Halbuki erotik olanı belirleyen çatlaklar ve içsel kırılmışlıktır. Erotik olan ne pürüzsüzdür ne de şeffaftır. Erotik fotoğraf bozulmuş çatlak bir görüntüdür. Pornografik görüntüler her şeyi dışa döndürür, ortaya serer. Pornografinin içselliği, gizliliği, esrarı yoktur. İçinde, ışık altında tek bir mücevherin sergilendiği vitrin gibi tek bir şeyin sergilenmesiyle ilgilenir. Cinselliğin. Onu kısmen örtecek, erselicek ya da ilgiyi başka yöne çekecek, İkinci münasebesiz bir şeye asla yer yoktur. Hiçbir şeyi örtemeyen, gizleyemeyen, her şeyi bakışa açık kılan şeffaflık müstehçendir. Günümüzde medyadaki bütün resimler az çok pornografiktir. Lütufkarlıklarından ötürü panktumdan, semiotik yayınlıkten tamamen yoksundurlar. Bu resimler bize dokunabilecek, bizi yaralayabilecek hiçbir şeye sahip değildir. Olsa olsa like, beğendim nesnesi olabilirler. Bartes sinema görüntülerinin Panktum'un olmadığını söyler. Panktum'un tefekkür dolu bir oyalanma ile bağlantılı olduğunu belirtir. Perdenin önünde gözlerimi kapama özgürlüğüm yoktur çünkü açtığımda aynı resimle karşılaşmam. Panktum kendini sadece oyalanan tefekküre dalan seyri açar. Birbiri ardına gelen resimlerse izleyici Bartes'in ifadesiyle daimi bir oburluğa zorlar. Barthes'e göre Panktum temül içermeyen tüketici obur bakıştan kaçar. Kendini çoğunlukla hemen değil gecikmeli olarak anımsayan bir oyalanış sırasında gösterir. O halde Panktum'un tüm açıklığına rağmen kimi zaman ancak gecikmeli olarak fotoğraf gözümüzün önünden gittikten sonra onu düşündüğümde ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. Hatırladığım bir fotoğrafı karşımda duran bir fotoğraftan daha iyi biliyor olma mümkündür. Ne kadar dolaysız ve belirleyici olursa olsun, punktumun belli bir gecikmeyle ama hiçbir zaman incelemeyle değil yakalanabildiğini fark etmiş bulunmaktayım. Müzik ancak gözler kapandığında ortaya çıkar. Barthez Kafka'dan alıntı yapar. Onları zihnimizden atmak için çekeriz şeylerin fotoğraflarını. Benim öykülerim gözleri kapamanın bir türüdür. Müzik ancak resme tefekkür dolu bir mesafede duyulur. Gözle resmin dolaysız temasından doğan kısa devredeyse susar. Şeffaflığın müziği yoktur. Bartez fotoğrafın ayrıca sessiz olması gerektiğini söyler. Ancak sessizliğe ulaşma çabasında panktumunu açığa vurur fotoğraf. Tefekkür dolu bir oyalanmayı mümkün kılan sessizlik mekanıdır panktum. Buna karşılık pornografik resimler karşısında oyalanmayız. Bunlar teşhir edildikleri için yaygaracı gürültücüdürler. Ayrıca zamansal genişlikten de yoksundurlar. Hatırlamaya imkan tanımazlar. Dolaysız uyarıma ve tatmine hizmet ederler sadece. Stadyum bir okumadır. Onları ister siyasi olayların tanığı olarak kabul edeyim, ister tarihsel görüntüler olarak değerlendireyim, pek çok resim stadyum sonucu ilgimi çeker. Çünkü ben bu kişilere, mimiklere, jestlere, kalıplara ve eylemlere, bir kültüre ki bu çağrışım stadyum sözcüğünde mevcuttur ait biri olarak katılırım. Kültür belli kalıplar, mimikler, jestler, anlatılar ve eylemlerden oluşuyorsa görselin pornografikleşmesi günümüzde kültürden arınma olarak gerçekleşecektir. Pornografi kültürden arınmış resimler okunacak bir şey sunmaz. Reklam görüntüleri gibi dolaysız dokunsal ve bulaşıcı bir etki yaparlar. Yorumsama sonrası niteliktedirler. Stadyumu mümkün kılacak mesafeyi sağlamazlar. Etkilerini okuma üzerinden değil, bulaşma ve rahatlatıcı tepki yoluyla gösterirler. Ayrıca panktum içermezler. İçleri bir spektakulum. Heyecan uyandırmayı hedefleyen gösteri olarak boşalır. Pornografi toplumu spektakulum toplumudur. İvme toplumu Satra göre, Beden salt etin olgusallığına indirgendiğinde müstehçenleşir. İsnada olmayan, yönelmemiş, bir eylem ya da durum içinde olmayan beden müstehçendir. Bedenin sayı ve kapsam olarak fazlalık hareketleri müstehçendir. Sartre'ın müstehçenlik teorisi toplum yapısına, onun süreç ve hareketlerine aktarılabilir. Bunlar da her tür anlatısallıktan, yönelimden, anlamdan soyulduklarında müstehçen hale gelir. Sayı ve kapsam olarak fazlalıkları şişmanlaşma, yığınlaşma ve uğraşma şeklinde ifade eder kendini. Hedef ve biçimden yoksun olarak büyür ve yayılırlar. müsteçenlikleri buradadır. Amacın ötesine geçen bir kavuşan hiperaktivite, hiperüretim ve hiperiletişim müstehçendir. Aslında harekete geçirmeyen ve hiçbir şeyi yoluna koymayan bu hiperime müstehçendir. Aşırılığıyla hedefin ötesine geçer. Salt hareket olsun diye iğme kazanan bu saf hareket müstehçendir. Hareket durgunluktan ziyade sürat ve iğme ortadan kaybolur. Hareketten daha hareketli olanın içinde ve deyim yerindeyse yönünü elinden alıp onu aşırılığa yönetenin içinde çözülüp dağılır. Ekleme anlatıdan daha şeffaftır. Ancak eklemeli bir süreç hızlandırılabilir, anlatısal bir süreç değil. Tümüyle şeffaf olan tek şey bir işlemcinin çalışmasıdır. Çünkü salt eklemelidir. Ayin ve törenler ise imelenmeye gelmeyen anlatısal süreçlerdir. Bir kurban törenini hızlandırmaya çalışmak hürmetsizlik olur. Ayin ve törenlerin kendilerine has zamanları, ritimleri, ölçüleri vardır. Şeffaflık toplumu ayin ve törenlerin hepsini ortadan kaldırır. Çünkü bunlar işlemsel hale getirilemez. Yani enformasyon, iletişim ve üretim dolaşımının hızlandırılmasına engel oluştururlar. Hesaplamanın aksine düşünme kendine şeffaf değildir. Düşünme önceden hesaplanmış rotayı izlemez, açıklarda yol alır. Hegel'e göre düşünme, kendisini dönüştüren deneyimler yaşamasına yol açan bir olumsuzluk barındırır içinde. Başka hale gelme olumsuzluğu düşüncenin oluşturucu öğesidir. Her zaman aynı kalan hesaplamayla arasındaki fark budur. İğme kazanma imkanının koşulu da hesaplamanın bu aynılığıdır. Olumsuzluk sadece deneyimin değil bilginin de ayırt edici özelliğidir. Tek bir bilgi halihazırda var olanı bütünüyle sorgulayıp dönüştürebilir. Enformasyon bu olumsuzluktan yoksundur. Deneyim Erfahrünkte dönüşüme güç veren sonuçlar yaratır. Bu özelliğiyle halihazırda var olana dokunmayan yaşantıdan Erlebnis farklıdır. Anlatısallıktan yoksunluk, işlemci, prosesör, Anlatısal bir olay olan dini tören alayından procession ayırır. İşlemcinin aksine tören alayının kesin bir yönelimi vardır. Bu nedenle de müstehcenlikle hiçbir ilgisi yoktur. Her iki kavram da latince de ilerlemek anlamına gelen procedure fiilinden türemiştir. Tören alayı bir anlatı içerisine yayılmıştır. Bu da ona bir gerilim kazandırır. Tören alayları bir anlatının belli bölümlerini sahneler halinde sergiler. Bu sahnelemelerdir ayırt edici özelliği. Anlatısallıkları nedeniyle tören alayları kendi zamanlarına sahiptir. Bu yüzden de ilerlemelerini hızlandırmak ne mümkün ne de anlamlıdır. Anlatı ekleme değildir. İşlemcinin ilerlemesinde ise anlatısallıktan eser bulunmaz. Etkinliği resimsiz sahnelemesizdir. Tören alayının aksine hiçbir şey anlatmaz. Sadece sayar. Sayılar çıplaktır. Aynı şekilde latince proceder fiilinden türeyen işlem, proses de işlevselliği nedeniyle anlatısallık açısından fakirdir. Bu açıdan bir kareografi ya da sahne düzenlenişi gerektiren anlatı akışından farklıdır. İşlevsel olarak belirlenmiş işlem yönlendirmenin ya da yönetmenin nesnesidir sadece. Hiçbir sahne kalmadığında ve her şey acımasız bir şeffaflığa kavuştuğunda toplum müstehcenleşir. Hacı yolcularının son bölümleri genellikle tören alayı şeklini alır. Katı anlamda sonuç ancak bir anlatının sınırları içinde mümkündür. Anlatıdan ve ayinden arındırılmış bir dünyada son acı ve rahatsızlık veren bir kesinti olabilir ancak. Yalnızca bir anlatı çerçevesinde son bir tamamlanma olarak görülebilir. Anlatı görüşünden yoksun her son mutlak bir kayıp, mutlak bir eksikliktir. İşlemci anlatıyı bilmez. O yüzden de sonuca varmayı başaramaz. Haç yolculuğu anlatısal bir olaydır. Bu nedenle de haç güzergahı olabildiğince hızlı kat edilmesi gereken bir geçit değil, semantik açısından zengin bir yoldur. Kefaret, şifa ve şükran gibi anlamlarla yüklüdür yolculuk. Bu anlatısallık nedeniyle haç yolculuğu hızlandırılamaz. Bunun yanı sıra haç yolu bir oraya geçiştir. Hacı zaman açısından selamete kavuşmayı umduğu bir geleceğe doğru yolculuk etmektedir. Bu anlamda turist değildir. Turist mevcut zamanda, burada ve şimdi de kalır. Gerçek anlamda yolda değildir. Yolların kendine has bir anlam ve önemi yoktur. Çünkü görülmeye değer değillerdir. Yolun zengin semantiği, anlatısallığı turistin bilmediği bir şeydir. Yol anlatı gücünü hep sen yitirir ve boş bir geçit haline gelir. Zaman ve mekanın bu semantik fakirleşmesi anlatısallıktan yoksunluğu müstehçendir. Anlatısal gerilimi oluşturan geçiş ya da engel şeklindeki olumsuzluktur. Şeffaflık zorlaması bütün sınırları ve eşikleri ortadan kaldırır. Mekan düzleştirildiği, pürüzlerinden arındırıldığı ve içi boşaltıldığında şeffaflaşır. Şeffaf mekan semantik açısından fakirdir. Anlamlar ancak eşikler ve geçişlerle yani engellerle ortaya çıkar. Çocuğun ilk mekan deneyimi de bir eşik deneyimidir. Eşikler ve geçişler gizemin, müpemliğin, değişimin, ölümün, korkunun olduğu kadar özlemin, umudun ve beklentinin de alanlarıdır. Olumsuzluğu tutkunun topolojisini oluşturur. Anlatı bir seçme yapar. Anlatı kanalı dardır ancak belli olaylara izin verir. Böylelikle de olumluluğun yığılmasını ve uğraşmasını önler. Olumluluğun günümüz toplumuna hakim olan egemenliği toplumun anlatısallığını yitirmiş olduğuna işarettir. Bu hafızayı da etkiler. Anlatısallığı hafızayı tekleme yöntemiyle çalışan ve biriktiren veri deposundan ayırt eder. Tarihselliklerinden ötürü hafıza işleri sürekli bir yeniden düzenlenme ve yeniden yazılmaya maruzdur. Buna karşılık depolanmış veriler hep aynı kalır. Günümüzde hafız olumlaşarak bir çöp ve veri yığınına, bir eskici dükkanına ya da içine her türden kötü muhafaza edilmiş resim ve kullanılmaktan aşınmış simgelerden oluşan bir yığının karman çorman tıkıştırılmış olduğu bir depoya dönüşmektedir. Eskici dükkanındaki şeyler birbiri yanında yer alır. Katmanlaştırılmamışlardır. Bu yüzden de eskici dükkanı tarihten yoksundur. Ne hatırlayabilir ne de unutabilir. Şeffaflık zorlaması şeylerin rahiyasını, zamanın rahiyasını yok eder. Şeffaflığın rahiyası yoktur. Tanımlanmamış hiçbir şeye izin vermeyen şeffaf iletişim müstehçendir. Dolaysız tepki ve rahatlama da müstehçendir. Frost, dolaysız keyfin güzelliğe imkan tanımayacağını söylemiştir. Bir şeyin güzelliği ancak çok daha sonra başka bir şeyin ışığı altında yadigar olarak belirir. Güzel olan gösterinin anlık parıltısı, dolaysız uyarısı değil zamanın sessiz ardılışması, fosfor ışısıdır. Güzelliğin zamansallığı olay ya da uyarıların birbirini hızla izlemesinde değildir. Güzellik bir çömezdir, gecikmeli gelir. Şeyler rahiyalar yayan güzel özlerini ancak zaman geçtikten sonra açığa vurur. Bu öz fosforuşayan zamansal katman ve tortulardan oluşur. Şeffaflık, fosfor ışısı saçmaz. Günümüzde zamana ilişkin kriz, imeden değil, zamansal dağınıklık ve bağlantısızlıktan kaynaklanır. Zamanlama bozukluğu, disayni kroni, zamanın yönsüz bir şekilde vızlayıp geçmesine ve parçalanıp salt nokta, atom halindeki şimdiler dizisi haline gelmesine yol açar. Böylece zaman eklemeler haline gelir ve anlatsallıktan arınır. Atomların rahiyası yoktur. Mecazi bir cazibenin, anlatsal bir çekim gücünün onları birleştirerek rahiyalar saçan moleküller haline getirmesi gerekir önce. Rahiya saçabilenler karmaşık anlatsal yapılardır sadece. İvme kendi başına asıl problem olmadığı için çözüm de yavaşlama değildir. Yavaşlama kendi başına bir ölçü, bir ritim, bir rahiya üretmez. Boşluğa düşmeyi engellemez. Teklifsizlik Toplumu 18. yüzyıl dünyası bir teatrum mundi idi. Yani dünya tiyatrosu. Dünyanın boşluğunu ifade etmek için kullanılan metafor. Kamusal alan bir sahneyi andırıyordu. Sahnelemedeki mesafe beden ve ruhların dolaysız temasını engelliyordu. Tiyatral olan dokunsal olanın karşıtıdır. İletişim ayinsel biçim ve işaretlerle gerçekleşir. Bu da ruhun yükünü azaltır. Modern dönemde teatral mesafe yerini giderek teklifsizliğe bırakmaktadır. Richard Senete göre bu insanların kendi dış görünümleriyle oynama ve bunlara duygu yükleme yetilerini elinden alan uğursuz bir gelişmedir. Biçimselleştirme, gelenekselleştirme ve ayinleştirme dışa vurumu ortadan kaldırmaz. Tiyatro dışa vurum alanıdır. Ama burada dışa vurulan ruhsal dünyanın görünümleri değil nesnel duygulardır. Bu nedenle de sergilenmez temsil edilirler. Günümüz dünyası eylem ve duyguların temsil edildiği ve yorumlandığı bir tiyatro değil, mahremiyetlerin sergilendiği, satıldığı ve tüketildiği bir pazardır. Tiyatro temsilin pazarsa sergilemenin mekanıdır. Böylece de günümüzde teatral temsil yerini pornografik sergiye, teşhire bırakır. Senet, teatralığın teklifsizlikle özel, düşmanca bir ilişkisi, gelişmiş toplumsal hayatla ise aynı derecede özel ama dostça bir ilişkisi olduğunu varsayar. Teklifsizlik kültürü, mahrem duygu ve yaşantıların nesnesi olmayan nesnel, kamusal dünyanın çöküşüyle ortaya çıkar. Teklifsizlik ideolojisine göre toplumsal ilişkiler, bireylerin iç, psikolojik ihtiyaçlarına ne yaklaşırsa o denli gerçek, hakiki, güvenilir ve otantik hale gelir. Teklifsizlik şeffaflığın psikolojik formülüdür. Mahrem duygu ve hissiyatlar ortaya konduğunda, ruh çıplaklaştırıldığında ruhun şeffaflığına erişildiği düşünülür. Sosyal medya ve kişiselleştirilmiş arama motorları, internette dışarısının ortadan kaldırılmış olduğu mutlak bir yakın alan oluşturur. Burada insan yalnızca kendisi ve kendisi gibi olanlarla karşılaşır. Değişimi mümkün kılacak hiçbir olumsuzluk yoktur artık. Bu dijital mahalle insana sadece hoşuna gideceği kesimlerini sunar dünyanın. Böylelikle de kamusal alanı, kamusal ve hatta eleştirel bilinci ortadan kaldırarak dünyayı özelleştirir. İnternet mahrem bir alana, rahatlık ortamına dönüşür. Her türlü uzaklıktan arınmış yakınlık da şeffaflığın dışa vurum biçimlerinden biridir. Teklifsizliğin despotluğu her şeyi psikolojikleştirir ve kişiselleştirir. Siyaset de bunun dışında kalamaz. Bu da siyasetçileri değerlendirirken eylemlerine bakılmamasına yol açar. Genel ilgi daha ziyade kişiye yöneliktir ve bu da siyasetçileri sahneleme baskısı altında bırakır. Kamusal alanın ortadan kaybolması içine mahrem ve özel meselelerin döküldüğü bir boşluk yaratır. Kamusal alanın yerini kişinin yayınlanması alır. Böylece de kamusal alan bir teşhir mekanı haline gelir. Ortak eylemin alanı olmaktan giderek uzaklaşır. Kişi, latince persona, esas olarak maske anlamına geliyordu. Maske, içinden geçerek çıkan sese, personere bir karakter, biçim ve şekil verir. İfşa ve çıplaklaşma toplumu olarak şeffaflık toplumu her tür maskeye, görünüşe karşı faaliyet gösterir. Ayin ve anlatsallığın giderek azalması da toplumu görünüş biçimlerinden yoksun bırakır, ve böylelikle de çıplaklaştırır. Oyun ve ayinde belirleyici olan öznel, pisişik nedenler değil, nesnel kurallardır. Başkalarıyla oyun oynayan biri nesnel oyun kurallarına tabi olmayı kabullenir. Oyunun toplumsallığı karşılıklı olarak kendini ifşaata dayanmaz. İnsanlar mesafelerini koruyabildikleri ölçüde toplumlaşırlar daha ziyade. Teklifsizlik ise mesafeyi ortadan kaldırır teklifsizlik toplumu ayinleşmiş hareketlere ve tören biçimi verilmiş davranışlara güvenmez. Bunlar ona dışsal ve yapmacık görünür. Ayin dışa vurumun dışsallaştırılmış biçimlerinden oluşan bir eylemdir ve bireyselleştiriciliğin kişiselleştiriciliğin ve psikolojikleştiriciliğin tersi bir etki yapar. Katılanlar kendilerini teşhir etmek ya da soyunmak zorunda olmaksızın dışa Teklifsizlik toplumu psikolojikleştirici ve ayinden arınmış bir toplumdur. İtirafın, soyunmanın ve pornografik mesafesizliğin toplumudur. Teklifsizlik nesnel oyun alanlarını yok ederek öznel duyulanım çalkantılarına yer açar. Ayin tören mekanında dolaşımda olan nesnel işaretlerdir. Bu mekan narsistik bir biçimde işgal edilemez. Bir anlamda boş ve na mevcuttur. Narsizm insanın kendisiyle mesafesiz teklifsizliğinin yani kendine mesafenin yokluğunun ifadesidir. Mahremiyet toplumu sahnelenmeye özgü mesafe koyma yetisinden yoksun narsistik teklifsiz öznelerle doludur. Senet, narsist tecrübe kazanma peşinde değildir. Bir şeyi yaşamak ister. Karşısına çıkan her şeyde kendisini yaşamak. Bu yüzden de her karşılaşmaya her ortama burun kıvırır der. Ve günümüz toplumu içsel ifade süreçlerini psikolojik olarak örgütlediği ve kendi bireysel sınırları dışında anlamlı bir toplumsal etkileşim anlayışını yok ettiği için de narsistik bozuklukların arttığını söyler. Teklifsizlik toplumu insanın kendinden uzaklaşmasını, kendini kaybetmesini sağlayan ayinsel, törensel işaretleri ortadan kaldırır. Tecrübe başkasıyla karşılaşmaktır. Yaşantıdaysa insan her yerde kendisiyle karşılaşır. Narsistik özne kendini sınırlayamaz. Varlığının sınırları bulanıklaşır. Bu yüzden de kalıcı bir kendilik imgesi oluşamaz. Narsistik özne kendisiyle o denli kaynaşmıştır ki kendisiyle oynaması mümkün değildir. Depresyona düşen narsist, sınırsız kendine teklifsizliğinde bu olur. Narsisti kendinden uzaklaştıran bir boşluk, bir na mevcudiyet yoktur. Enformasyon toplumu. Dikkatli baktığımızda Platon'un mağarasının çarpıcı biçimde bir tiyatro gibi düzenlenmiş olduğunu fark ederiz. Mahpuslar seyirciler gibi sahnenin karşısında oturur. Onlarla arkalarındaki ateş arasında bir geçit bulunur. Bu geçit boyunca da kukla oynatanların seyircilerle kendileri arasına koydukları ve üstünde marifetlerini gösterdikleri bölmelere benzeyen bir set uzanır. Her türlü alet, heykel, tahta ya da taştan form üst kenara aşacak şekilde set boyunca gezdirilir. Bunların gölgeleri de mahpusların büyülenmiş gibi baktıkları duvara vurur. Bu nesneleri taşıyanların bir kısmı konuşur bir kısmı konuşmaz. Mahpuslar arkalarına dönemedikleri için konuşanların gölgeler olduğunu sanırlar. Yani Platon'un mağarası bir tür gölge oyunu tiyatrosudur. Gölgeleri duvara vuran nesneler dünyadaki gerçek şeyler değildir. Hepsi de tiyatro donatımları, aksesuarlardır. Gerçek şeylerin gölge ve yansımaları sadece mağaranın dışında mevcuttur. Mağaradan zorla ışıklı dünyaya çıkartılan insanı şöyle tanımlar Platon. Yukarı dünyayı görmek isterse buna alışması gerekir. Rahatça görebileceği ilk şeyler gölgeler olacak. Sonra insanların ve nesnelerin sudaki yansıları, sonra da kendileri. Mağaradaki mahpusların gördüğü gerçek dünyanın gölgeleri değildir. Bir tiyatro oyunu izlerler. Ateş de yapay bir ışıktır. Mahpusların elleri kolları sahneleme tarafından, sahnelenmekte olan yansımalar tarafından bağlanmıştır gerçekte. Kendilerini bir oyuna bir anlatıya bırakmışlardır. Platon'un mağara meseli genel yorumlanışının aksine, Farklı bilme türlerini değil farklı yaşam biçimlerini sergiler. Anlatısal ve bilişsel yaşam biçimlerini. Plato'nun mağarası bir tiyatrodur. Bu meselde anlatı dünyası olarak tiyatro, bilgi dünyasının karşısına konmuştur. Mağaradaki ateş yapay ışık olarak yansımalar sahneler. Görünüşler saçar. Böylelikle de hakikatin ortamı olan doğal ışıktan farklılık gösterir. Işık Platon'da güçlü bir yönelime sahiptir. Kaynağı olan güneşten yayılır. Var olan her şey iğnin ideası olan güneşe yönelik olarak düzenlenmiştir. Güneş hatta varlığın ötesinde yer alan bir aşkınlık oluşturur. Bu yüzden kendisine Tanrı da denir. Var olanlar hakikatlerini bu aşkınlığa borçludur. Platon'un güneş ışığı bir hiyerarşi oluşturur. Bilgi açısından ele alındığında, Görünüşler dünyasının bilgisinden başlayarak duyularla algılananlar dünyasının bilgisi üzerinden iddiaların kavranabilir dünyasına uzanan basamaklar yaratır. Platon'un mağarası bir anlatı dünyasıdır. Şeyler arasındaki bağlar nedensel değildir. Nesneleri ya da işaretleri birbiriyle anlatısal olarak bağlayan bir dramaturji ya da sahneleme hakimdir daha ziyade. Hakikatin ışığı dünyayı anlatıdan arındırır. Güneş görünüşü yok eder. Taklit mimesiz ve başkalaşımlarla metamorfozun oyun yerini hakikat uğraşına bırakır. Platon katı bir özdeşliğin savunucusu olarak değişime ilişkinin ufak belirtiyi mahkum eder. Taklide yönelik eleştirisi özellikle görünüşü ve oyunu hedef alır. Her tür sahnelemeyi yasakladığı için şairlerin kendi hakikat şehrine girmesine de izin vermez. Öyleyse her kılığa girmesi, her şeyi ustaca taklit etmesini bilen bir adam, bizim topluma gelip de şiirlerini halkın önünde söylemek isterse, bu kutsal, bu eşsiz, bu tadına doyulmaz şairin önünde saygıyla eğiliriz ve deriz ki, bizim ülkemizde senin cinsinden insanlar yok, olması da yasak. Böylece başına kokular sürer, çelenkler takar, onu başka bir ülkeye yollarız. Şeffaflık toplumu da ayartmaya başkalaşıma yer vermeyen şairsiz bir toplumdur. Yansımalar içeren görüntüler, görünüşler, ayin ve törenlere ilişkin işaretler yaratan ve hipergerçek çıplak olguların faktın karşısına artifakları ve karşı olguları antifaktın çıkaran şairdir sonuçta. Antik çağdan başlayarak orta çağ üzerinden aydınlanmaya dek felsefi ve teolojik söyleme hakim olan ışık metaforu güçlü bir göndermede bulunur. Işık bir kaynak ya da kökenden yayılır. Tanrı ya da akıl gibi buyuran, yasaklayan, vadeden bir merceğin ortamıdır. Bu yüzden de kutuplaştırıcı etki gösteren ve karşıtlıklara yol açan bir olumsuzluk yaratır. Işık ve karanlık aynı derecede temeldir. Işık ve gölge hep birliktedir. İğinin yanında kötü vardır. Aklın ışığı ya da akılsızlığın ya da salt duyumsallığın karanlığı birbirini doğurur. Plato'nun hakikat dünyasına karşıt olarak günümüzün şeffaflık toplumu, içinde metafizik bir gerilimi barındıran o tanrısal ışıktan yoksundur. Şeffaflıkta transparens, aşkınlık, transcendence yoktur. Şeffaflık toplumu ışık olmaksızın içini gösterir. Aşkın bir kaynaktan çıkan o ışıkla aydınlanmaz. Aydınlatan bir ışık kaynağı değildir şeffaflığı sağlayan. Şeffaflığın ortamı ışık değil, Aydınlanmak yerine her şeyin içinden geçen ve her şeyi içi görünür kılabilen ışıksız bir ışınımdır. Bu ışınım ışığın aksine müdahaleci ve delicidir. Ayrıca metafizik ışık, hiyerarşiler ve farklılıklar yaratan düzeni ve yön bulmayı sağlarken bu ışınım homojenleştirici ve düzleştirici bir etki gösterir. Şeffaflık toplumu enformasyon toplumudur. Enformasyon kendi başına her türlü olumsuzluktan yoksun olduğu ölçüde bir şeffaflık fenomenidir. Olumlulaştırılmış, işlemleştirilmiş bir dildir. Heidegger buna çerçevelemenin giştel dili derdi. Konuşma mevcut bulunanların işlenebilirliğine, beş tel bark ait her yönden tekabül etmek zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Bu şekilde çerçevelenmiş konuşma enformasyon haline gelir. Enformasyon insan konuşmasını konumlandırır, Stelt. Heidegger çerçeveyi hükmetme açısından ele alır. Buna uygun olarak da konumlandırmanın Stelen biçimleri, örneğin işleme, Bishetelen, tahayyül etme, Vorschetelen ya da üretme, Herschetelen, gücün ve hükmetmenin biçimleridir. İşleme, Bishetelen, varlığı, bir mevcut, Bishetelen olarak konumlandırır, Stelt. Tahayyül etme ise bir nesne, Gigan Stand olarak ancak Heidegger'in çerçevesi tam da günümüz için tipik olan konumlandırma biçimlerini kapsamaz. Sergileme ausstellen ve gösterime sunma zurstellen öncelikle güç edinmeye hizmet etmez. Güç edinmek değil ilgi çekmektir amaç. Temeldeki itici güç polemos değil pornodur. İktidar ve ilginin kapsamları aynı değildir. Güç sahibi olan ötekini elinde tutar ki bu da ilgi peşinde koşmayı gereksiz kılar. İlgi de otomatik olarak güce yol açmaz. Heidegger resmi de salt hükmetme açısından ele alır. Resim, resmini alma deyiminde kendini duyuran şey anlamına gelir. Bir şeyin resmine hakim olmak, varlığı bizzat içinde olduğu halle önüne koymak ve onu bu şekilde konmuş olarak sürekli önünde bulundurmaktır. Heidegger'e göre resim insanın varlığı ele geçirmesine ve elinde tutmasına aracılık eden ortamdır. Bu teori günümüzün medyatik resimlerini açıklamaz. Çünkü bunlar bir varlığı temsil etmeyen simulakradır. Bunların temelinde varlığı öne koyma ve onu bu şekilde konmuş olarak sürekli önünde bulundurma niyeti yoktur. Göndermesi olmayan simulakra olarak bağımsız bir hayat sürdürdükleri söylenebilir neredeyse. Güç ve hükmetmenin ötesinde doğrulaşırlar. Varlıktan daha çok hayat ve varlığa sahiptirler neredeyse. Multimedyanın enformasyon ve iletişim kütlesi bir çerçeve, cistel olmaktan ziyade karmaşan çorman bir yığındır, gmenç. Şeffaflık toplumu sadece hakikatten değil, görünüşten de yoksundur. Ne hakikat ne de görünüş şeffaftır. Tümüyle şeffaf olan tek şey boşluktur. Bu boşluğu bertaraf etmek için bir enformasyon yığını devreye sokulur. Enformasyon ve resim yığını İçinde boşluğun kendini hala gösterdiği bir bolluktur. Enformasyon ve iletişimin artması kendi başına dünyaya aydınlık getirmez. Şeffaflık kahinliğe yol açmaz. Enformasyon yığını hakikat oluşturmaz. Ne kadar çok enformasyon serbest kalırsa dünya o kadar karmaşıklaşır. Hiperenformasyon ve hiperiletişim karanlıkta bir ışık olamaz. İfşa toplumu 18. yüzyıl belli bir açıdan günümüzden çok da farklı değildi. İfyanın ve şeffaflığın duygusallığını hali hazırda biliyordu. Jan Storabinski Rusya'ya ilişkin araştırmasında şöyle yazıyordu. Görünüşün aldatıcılığı 1748'de artık yeni bir konu olmaktan uzaktır. Tiyatroda, kilisede, romanlarda ya da gazetelerde herkes kendi usulünce hilelere, uzlaşmalara, ikiyüzlülüklere ve maskelere karşı çıkıyor. Tartışmalarda ve hicivde ifşa ve maskesini düşürme kadar sık kullanılan başka bir söz yok. Jean-Jacques Rousseau'nun başlamakta olan hakikat ve itiraf çağının tipik bir temsilcisidir. Daha itirafların başında Rousseau'nun amacı tüm doğal hakikati, tütle verite de la nature içinde göstermek olduğunu söyler. Eşi benzer olmayan girişimi yüreğin acımasız bir şekilde açılmasıdır. Tanrı'ya dönerek, Kendim olduğum gibi gösterdim. İçimi mon interior senin gösterdiğin gibi ifşa ettim der. Yüreği bir kristal gibi geçirgen, transparent komelo kristal olmak durumundadır. Kristal yürek Ruson'un düşüncesinde temel bir metafordur. Kristal gibi geçirgen olan yüreği içinde olup biten hiçbir şeyi saklayamaz. İçinde beliren her duygu yüzüne ve gözlerine vurur. Ruson'un talebi yüreği açmaktır. Bu sayede bütün duygular, bütün düşünceler ortak olacak, böylelikle de herkes kendin olması gerektiği gibi hissettiği için herkese olduğu gibi görünecektir. İnsanları yüreklerini aynı samimiyetle açmaya çağırır. Russo'da yüreğin diktatörlüğü budur işte. Rusonun şeffaflık talebi bir paradigma değişiminin habercisidir. 18. yüzyıl dünyası hala bir tiyatroydu. Sahneler, maskeler karakterlerle doluydu. Bizzat moda teatraldi. Günlük giysilerle kostümler arasında pek bir fark yoktu. Maskeler bile moda olmuştu. İnsanlar kendilerini sahnelemelere gerçekten kaptırmış durumdaydı. Sergilenen yansımalara bayılıyorlardı. Kadın saç biçimleri pof ya tarihi olayları pufala circumstance ya da duyguları püfe sentimen sergileyen çeşitli sahneleri canlandırıyordu. Sahneleri canlandırmak üzere saçların arasına porselen heykelcikler örülüyordu. Başlarının üstünde bütün bir bahçeyi ya da yelkenleriyle birlikte bütün bir gemiyi taşıyanlar vardı. Gerek kadınlar gerekse erkekler yüzlerini kısmen kırmızıya boyardı. Bizzat yüz güzellik çıkartmaları muş kullanılarak belli karakter özelliklerinin teşhir edildiği bir sahneye dönüştürülüyordu. Bu çıkartmalar gözün kenarında kullanıldığında tutku anlamına geliyor, alt dudağa yapıştırıldığında kullananın açık sözlülüğüne işaret ediliyordu. Burada söz konusu olan saklı iç dünyanın le interieur hatta yüreğin çarpıtılmamış bir şekilde ifade edilmesi değil, daha ziyade görüntüyle sahnelenmiş yansımalarla oynamaktı. Beden giydirilmesi, süslenmesi işaret ve anlamlarla bezenmesi gereken ruhsuz bir taş bebekti maske ve roller içeren bu oyunun karşısına Ruso yüreğin ve hakikatin söylemini çıkarır. Buna uygun olarak Cenevre'ye bir tiyatro yapılmasını şiddetle eleştirir. Tiyatro ona göre kendini başka türlü gösterme, kendininkinden farklı bir karakteri üstlenme, olduğundan farklı bir biçimde görünme, soğukkanlı bir şekilde heyecanlanma, düşündüğünden farklı bir şeyi sanki gerçekten öyle düşünüyormuşçasına söyleme, ve sonuçta da kendini başka birinin yerine koymak suretiyle kendi durumunu tümüyle unutma sanatıydı. Tiyatro kendini başka türlü göstermenin, görüntünün ve baştan çıkarmanın her tür şeffaflıktan yoksun mekanı olarak reddedilir. İfade bir poz değil, şeffaf yüreğin yansısı olmak zorundadır. Tam şeffaflıkta ahlakın zorunlu olarak despotluğa dönüşeceği Rus örneğinde bile görülebilir. Bütün peçeleri yırtma, her şeyi gün ışığına çıkartma, karanlığı yok etme şeklindeki kahramanca girişim şiddete yol açar. Plato'nun idealar devleti için daha o zamanlardan zorunlu kılmış olduğu tiyatro ve taklit yasağıyla Rousseau'nun şeffaflık toplumu totaliter nitelikler kazanmıştır bile. Rousseau buralarda herkes her zaman kamunun gözü önünde, Birbirinin doğal denetçisi olduğu ve polis herkesi kolayca gözetleyebildiği için küçük şehirlerden yanadır. Ruso'nun şeffaflık toplumunun toplu kontrol ve gözetleme toplumu olduğu ortaya çıkar. Şeffaflık talebi daha da sivrilerek bir koşulsuz buyruk haline gelir. Tek bir ahlak kuralı diğer hepsinin yerini alabilir. O da şudur. Bütün dünyanın göremeyeceği ve duyamayacağı hiçbir şey yapma ve söyleme. Evinin içinde olup biteni herkesin görebileceği şekilde yapılmış olmasını dileyen Romalıyı her zaman en saygın kişi olarak görmüşümdür ben. Ruso'nun şeffaflık talebi ahlaki bir boyuttur. Şeffaf evin sahibi Romalı da ahlaki bir kuralı izlemekte, ahlak öğretisinin gereğini yerine geçirmektedir. Duvar, çatı, pencere ve kapıdan oluşan sağlam ev günümüzde zaten maddi ve gayrimaddi kablolarla delik deşik edilmiş, Çatlaklarından iletişim rüzgarlarının estiği bir harabeye dönmüştür. İletişim ve informasyonun dijital rüzgarı her şeyin içine işler ve her şeyi şeffaf hale getirir. Şeffaflık toplumunun içinden geçer. Ancak şeffaflığın ortamı niteliğini taşıyan dijital ağa hiçbir ahlaki buyruğa tabi değildir. Geleneksel olarak hakikatin teolojik metafizik ortamı ola gelmiş yürekten yoksundur adeta. Kardiyografik değil pornografiktir. Dahası ekonomik panoptikonlar da ortaya çıkarır. Yüreğin ahlaki arınması değil, maksimum kar maksimum dikkattir amaçlanan. Işıklandırma kazancın maksimumunu vaat eder. Kontrol toplumu Bu Drillard 1978'de gerçek olanın can çekişmesinde perspektife dayanan uzayın ve panoptikonun sonuna yaklaşmaktayız diye yazmıştı. Tezlerini hala televizyondan yola çıkarak geliştirmekteydi. Televizyonun gözü mutlak bakışın çıkış noktası ve şeffaflık da kontrolün amacı değildir artık. Nesnel uzayda, Rönesans'ın uzayında şeffaflık despotik bakışın her şeye kadir gücünün koşuluydu hala. O zamanlar bu drill dijital ağla tanışmamıştı. Günümüzde onun döneme ilişkin teşhisine karşıt olarak şunu söylememiz gerekiyor. Şu an panoptikonun sonunu değil tümüyle yeni perspektifsiz bir panoptikonun başlangıcını yaşıyoruz. 21. yüzyıl dijital panoptikonu artık tek bir merkezden despotik bakışın her şeye kadir gücü tarafından gözetlenmiyor olması ölçüsünde perspektifsizdir. Bentham'ın panoptikonun temel öyesi durumundaki merkez-çevre ayrımı tümüyle yok olmuştur. Dijital panoptikon herhangi bir perspektife dayanan optik olmaksızın iş görür. Verimliliğini de buna borçludur. Perspektiften yoksun bir şekilde ışığa boğma, perspektife dayanan gözetlemeden daha etkilidir. Çünkü insan her yandan, her açıdan, hatta herkes tarafından aydınlatılabilir. Bentham'ın panoptikonu disiplin toplumunun bir fenomenidir. Kişiyi ıslah etmeye yönelik bir kuruluştur. Hapishaneler, fabrikalar, tımarhaneler, hastaneler ve okullar panoptik kontrol altına alınmıştır. Bunlar disiplin toplumunun tipik kurumlarıdır. Kontrol kulesi çevresinde dairesel biçimde dizilmiş olan hücreler içindekilerin birbiriyle konuşmasını engellemek için yalıtılmıştır. Ara duvarlar birbirlerini görmelerine de mani olur. Tecritlerinin ıslah amaçlı olduğunu söyler Bentham. Gözcünün bakışı hücrelerin her köşesine ulaşırken o içeridekiler için görünmez kalır. Yani işin esası denetçinin görünmeden görmenin iyi bilinen ve en etkin düzenekleriyle birleştirilmiş merkezi konumudur. Kurnazca bir teknikle sürekli gözetim yanılsaması yaratır. Şeffaflık burada tek yanlıdır. Güç ve hakimiyet yapısının temelini oluşturan perspektiflik işte buradadır. Perspektifsizlikte ise merkezi bir göz, merkezi bir öznellik ya da egemenlik ortaya çıkmaz. Bentham'ın panoptikonunun içinde yer alanlar gözcünün sürekli varlığının farkındayken, dijital panoptikonun sakinleri özgür olduklarını zanneder. Günümüz kontrol toplumu özel bir panoptik yapıya sahiptir. Bantam'ın panoptikonundaki yalıtılmış mahkumların aksine günümüz panoptikonun sakinleri birbiriyle yoğun bir iletişimde bulunur ve ağlar kurarlar. Şeffaflığı garantileyen yalıtılmışlığın getirdiği yalnızlık değil hiperiletişimdir. Dijital panoptikonun kendine has yanı kuruluşunda ve sürdürülmesinde sakinlerinin soyunma ve kendilerini teşhir etme yoluyla aktif olarak yer almalarıdır. Kendilerini panoptik pazarda sergilerler. Pornografi kendini teşhir ve panoptik kontrol arasında keskin bir sınır yoktur. Teşhircilik ve voyorizm, dijital panoptikon niteliğindeki interneti besler. Kontrol toplumu, öznesi bir dış zorlama sonucu değil, kendi ihtiyacı nedeniyle soyunduğunda özel ve mahrem alanını yitirme korkusu bunların utanmazca teşhir etme ihtiyacına yenik düştüğünde mükemmelliğe ulaşır. Gözetleme tekniklerinin durdurak bilmeyen gelişmesi karşısında futurist David Brim ricadı hücum haline getirerek herkesin herkes tarafından gözlenmesini, yani gözetlemenin demokratikleşmesini talep eder. Bunun şeffaf topluma yol açacağını umar. Koşulsuz boyruşu şu şekildedir: Eğer karşılıksız olarak biz de istediğimizin üzerine tutabileceğimiz el fenerlerine sahip olacaksak, Gözlem altında tüm sırlarımız ortaya dökülmüş olarak yaşamaya dayanabilir miyiz? Birinin şeffaf toplum ütopyası, gözetlemenin sınırlarının kaldırılmasına dayanır. Güç ve hakimiyet ilişkileri oluşturan her tür asimetrik enformasyon akışı ortadan kaldırılmalıdır. Yani talep edilen karşılıklı olarak aydınlatmadır. Sadece aşağısı yukarısı tarafından değil, yukarısı da aşağısı tarafından gözetlenecektir. Herkes herkesi görünürlüğe ve kontrole itecektir. Üstelik de özel hayatlar buna dahil olacak şekilde. Bu topyekün gözetleme şeffaf toplumu insanlık dışı bir kontrol toplumu haline getirir. Herkes herkesi kontrol eder. Şeffaflık ve güç birbiriyle pek geçinemez. Güç gizliliğin arkasına saklanmayı sever. Arkanuma başvurmak gücün uyguladığı bir tekniktir. Şeffaflık gücün bu gizli alanını ortadan kaldırır. Ama karşılıklı şeffaflık da giderek daha aşırı biçimler alan sürekli gözetleme ile sağlanabilir sadece. Gözetleme toplumunun mantığı budur. Dahası topyekün kontrol eylem özgürlüğünü yok eder ve sonuçta herkesin hizaya getirilmesiyle sonuçlanır. Özgür eylem alanları açan güvenin yerine kontrolü geçiri vermek mümkün değildir. İnsanlar yöneticilerine inanmak ve ona güvenmek zorundadır. Güvenleriyle ona belli bir eylem özgürlüğü verir ve sürekli bir gözetim ve denetimden feragat ederler. Böyle bir otonomi olmasa yöneticinin gerçekte tek bir adım atması mümkün olmazdı. Güven ancak bilmek ve bilmemek arasındaki bir durumda mümkündür. Güven hakkındaki bilgisizliğime rağmen ötekiyle olumlu bir ilişki kurmak demektir. Bu da bilginin mevcut olmadığı durumda eylemi mümkün hale getirir. Her şeyi önceden bilmem durumunda güven gereksizdir. Şeffaflık her tür bilgisizliğin ortadan kaldırılmış olduğu bir durumdur. Şeffaflığın hakim olduğu yerde güvene yer yoktur. Şeffaflık güven yaratır yerine şeffaflık güveni ortadan kaldırır demek gerekir. Şeffaflık talebi güven kalmadığında yüksek sesle dile getirilmeye başlar. Güvene dayanan bir toplumda mütecaviz bir şeffaflık talebi olmaz. Şeffaflık toplumu azalan güven nedeniyle kontrolü önem veren bir güvensizlik ve şüphe toplumudur. Yüksek sesle dile getirilen şeffaflık talebi, toplumun ahlaki temelinin kırılganlaşmış olduğunun ve dürüstlük, doğruluk gibi ahlaki değerlerin giderek önemini yitirdiğinin bir göstergesidir. Çökmekte olan ahlaki merciin yerini yeni toplumsal buyruk olan şeffaflık alır. Şeffaflık toplumu tam da performans toplumunun mantığıyla hareket eder. Performans başarı öznesinin karşısında onu çalışmaya zorlayan ve sömüren bir taaküm merci yoktur. O kendisinin efendisi ve girişimcisidir. Ama taaküm merci'nin yok oluşu gerçek bir özgürlüğe ve zorlamadan kurtuluşa yol açmaz. Çünkü performans öznesi kendini sömürür. Sömüren aynı zamanda sömürlendir de. Fail ve kurban burada birdir. Kendini sömürü ötekili sömürüden daha verimlidir. Çünkü bir özgürlük duygusu eşliğinde gerçekleşir. Performans öznesi özgür, kendisi tarafından oluşturulmuş bir mecburiyete tabi kılar kendini. Kontrol toplumunun temelinde de bu özgürlük diyalektiği vardır. Kendini ışıklandırma, ötekili ışıklandırmadan daha etkilidir. Çünkü bir özgürlük duygusuyla birlikte var olur. Bentham'ın panoptikon girişiminin ahlaki ya da biyopolitik bir motivasyonu vardı her şeyden önce. Bentham panoptik kontrolden beklenen ilk amacın ahlak ıslah edildi olduğunu söyler. Diğer etkileri de sağlık korundu, talimatlar yayıldı ya da yoksul yasalarının kör düğümü kesilmedi ama çözüldü olarak dile getirir. Şeffaflık zorlaması günümüzde ahlaki ya da biyopolitik değil, her şeyden önce ekonomik bir buyruktur. Kendini ışıklandıran herkes kendini sömürüye teslim eder. Işıklandırma, ağaç sömürüdür. Auşbayton. Kişinin aşırı ışıklandırılması ekonomik etkinliğini en üst noktaya çıkarır. Şeffaf müşteri dijital panoptikonun yeni mahkumu homo saceridir hatta. Şeffaflık toplumunda empati temelinde bir cemiyet oluşmaz. Sadece ortak bir çıkar ya da ilgileri olan veya bir markanın çevresinde toplanan brand communities yalıtılmış bireylerin Egoların tesadüf eseri ortaya çıkan toplaşmalarına ya da kümelenmelerine rastlarız. Bunlar ortak siyasi bir eyleme bir biz oluşturmaya muktedir topluluklardan farklıdır. Ruhları yoktur. Marka toplulukları türü toplaşmalar içsel bir yoğunlaşma taşımayan, eklemelerle ortaya çıkan oluşumlardır. Tüketiciler ihtiyaçlarını yönlendiren ve tatmin eden panoptik gözetime gönüllü olarak teslim eder kendilerini. Bu noktada artık sosyal medya ile panoptik makineler arasında fark yoktur. İletişim ve ticaret, özgürlük ve kontrol aynı şey haline gelir. Üretim ilişkilerinin karşılıklı şeffaflığı ima eder şekilde tüketicilere açık hale gelmesi sonuçta toplumsalın sömürülmesi olarak belirir. Toplumsal olan değersizleştirilip işlemselleştirilerek üretim sürecinin işlevsel bir öresi durumuna getirilir. Her şeyden önce üretim ilişkilerinin optimizasyonuna hizmet eder. Tüketicinin görünüşteki özgürlüğü her türlü olumsuzluktan arınmıştır. Tüketiciler sistemin içerisini sorgulayabilecek bir dışarısı oluşturmazlar artık. Günümüzde yer kürenin bütünü bir panoptikan durumuna doğru gelişme gösteriyor. Panoptikonun dışı diye bir şey mevcut değil. Bir topyekünlük söz konusu. İçerisini dışarıdan ayıran bir duvar yok. Kendilerini özgürlük alanları olarak sunan Google ve sosyal ağlar panoptik biçimlere bürünüyorlar. Bugün gözetleme genelde sanıldığı şekliyle özgürlüğe saldırı şeklinde gerçekleşmiyor. İnsanlar kendilerini daha ziyade gönüllü olarak teslim ediyor panoptik bakışa. Kendilerini soyarak ve teşhir ederek dijital panoptikonun oluşumuna bilerek katkıda bulunuyorlar. Dijital panoptikondaki mahkum aynı zamanda hem kurban hem faildir. Özgürlüğün diyalektiği işte budur. Özgürlüğün kontrol olduğu ortaya çıkıyor.